Yani merhabalar, hayırlı akşamlar TV'nin ekranlarına hoş geldiniz. Soruların peşindeye hoş geldiniz. Bugün 29 Cemazi lahir 1444 yeni bir soruların peşindesi ile karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi elbette kıymetli hocamız İhsan Fazlıoğlu ile birlikte. Kıymetli hocam, hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Allah günlerimizi rahatlatmasın. Sağlık, sıhhat, yerinde. Şükür ederim. Yoğunluğunuzu biliyorum ve sormuyorum o yüzden. Yoğunluğumuzu azaltmak yönünde size ısrarlar ve baskılar var. Onu da biliyorum. Bu vesileyle onu da belirtmiş olayım ki en azından olum, olumsuz anlamda ısrar olmasın diye dostlarımızdan. Çünkü sevdiğim siz söylemiyorsunuz. Licik, sevdiğim zannetmiyorum ama. Ben vazifemi yapmış <gülüyor> olayım diye hocam belirtmiş evet. oldum. Hocam bu hafta tümel bir bilim kurmak Mates'is Universalis. Universalis. Latince olduğu için onu İngilizce olarak okumayalım da. Matesis, universalis. evrensel matematik. Yok, tümel. Tümel matematik. Tabii, universal evrensel anlamına geliyor doğru ama oradaki universe, evren evren anlamı değil de tümel. Tümel matematik. Eee herkes Şimdi, için Yok oradaki mates matesi mathesis sıf e, bunu konuşacağız zaten. <gülüyor> matematik <gülüyor> olarak <gülüyor> alın mı? Bilgi anlamına gelir, bilim anlamına gelir. Hmm. Ben onu tabii bir yani şey olarak herkesin anlaşabileceği, iletişim halinde olabileceği bir e, evrensel dil kurmak Kurmak evet, diye tabii, tabii, yanlış doğru, anlamadım. Doğru, yo, yo, doğru anlamadım. Çünkü yanlış anlamış olsaydım bütün şeyi yanlış kurmuş olacaktım. <gülüyor> Öyle mi? Değil mi? Doğru, doğru. doğru. Ee, Allah muhafaza. Konuşacağız. Evet. Onu konuşacağız. Ee, belki benim beklentim o yönden azından biraz. Leibniz üzerine tabii. biraz daha e, açabiliriz e, konuyu ve konuları. Fakat e, her hafta olduğu gibi malumunuz. E, birkaç gündemimiz var. Birkaç e, tarih denk için vefat e, anmamız var. Ama öncesinde, geçen hafta konuştuk burada. Tokat Tokat'ta iki tane yağı basan medresesi evet, olduğu. basan ve basan medrese öğrenmiştik. siz bu hafta içerisinde oradaydınız. Evet. yağı basan medresesinde Cuma günü. Cuma günü bir programınız vardı. Perşembe günü. Perşembe akşam 7'de. Akşam 7'de. Eee evet. Belediye, Üniversite, Valilik Ortaklaşa, ortaklaşa. düzenlediği yağı basan İrfan sohbetleri bir seri olacak ve bir ilkeydi. Evet. Biraz orayı konuşmak isterim. Yani orada tabii şey üzerine konuşmuştuk. Bu böyle bir programın yapılmasının anlamı üzerine konuştuk. Şunu orada da söyledim. Şimdi Anadolu'da ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bu tarih eserler ihya ediliyor. Bu takdire şayan bir şey. Fakat ihya edildikten sonra ya müze olarak kullanılıyor. Yani kültürel faaliyetlere hepsi olmasa bile bazıları amacının dışında kullanılsa bile pek çoğu kültürel faaliyetlere Hast ama bunlar daha çok sergi, müze, efendim, kafelere veriliyor. Kaf bazen. Ama burada ilk defa bence Tokat'ta e, mahiyetine uygun bir şekilde bir tür e, konferans, sohbet, seminer e, şeklinde yapılıyor. Ki bu bence bir başlangıç. E, pek çok e, il, ilimizde bulunan bu tür önemli sembolik me mekanlarda onların tarihsel işlevine uygun olarak orada kültür sohbetleri, e, şehir sohbetleri ve benzeri şeylerin yapılması lazım. 10 yıl önce Tokat'a ilk gittiğimde hatırlıyorum e, yani çok kötüydü durum ama bugün e, hem valiliğin hem belediyenin hem üniversitenin hem de e, Tokat'ın e, yerli tarihçisi değerli dostumuz Hasan Erdem'in gayretleriyle e, bir açık e, açık hava müzesi gibi hmm. eski Tokat kuruldu. Şehir müzeleri, oradaki medreseler, hamamlar e, sembolik değeri yüksek olan binalar. Ve buralar ya müze yapıldı ya bu tür kültür faaliyetleri için kullanılıyor. O açıdan hakikaten e, bence bir örnek, bir model e, olabilir bu açıdan Tokat'ın bu başarısı. Orada biz e, Basan medreseleri etrafında İbn Sartak üzerine ve 13. yüzyılın sonu 14. yüzyılın başında e, matematiksel zihniyetteki dönüşüm e, üzerine konuştuk. Mevden başlayan tahkik tahrir ve talim geleneğinin e, Anadolu'daki danışmentler dönemindeki uzantısı ve bu uzantının devamı olarak e, Meraga Tebiz okullarının bir temsilcisi olması bakımından e, İbn Sartak'ın, e, Muhammed bin Sartak, bin Çoban, bin e, Saltuk, bin Şirkir, el el Meragi e, adlı bu matematikçinin ve astronomun hem yazdığı eserler hem de Tokat Niksar'da 1314-1328 arasında verdiği eğitim, Davudur Kayseri'nin buradaki eğitim serüveni, hocasın eserlerini istinsa etmesi, beraber okumaları gibi. Zaten daha önce bunlarla ilgili belirli yazılar yazmıştık ama e, üç tane yeni bilgiyi paylaştık e, bu dönemde. Geçen hafta söylemiştiniz ama söylemeyeceğim evet, demiştiniz. Orada söylemek istediğim için söylemedim. Şimdi onları söyleyebilirim. Bir tanesi İbrahim Hellayten dostumuzun e, keşfettiği e, i̇bn Sartan abisi ya da kardeşi. Ee, hmm. küçük kardeşi ama içinde onun kardeşi olan bir İzzettin Sertak, bu da Meraga Matematik Astronom Okulunda çalışan bir matematikçi astronom. Dolayısıyla ailecek e, ilimle uğraştıklarını düşünüyoruz. İleride daha farklı e, bilgiler bulunabilir. İkincisi Elmin Aliyev dostumuzun e, bulduğu e, Lahey Üniversitesi'nde, şey Leyden Üniversitesi'nde Hollanda'da İmri Sertak'ın başka bir mecması, astronomi mecması ki bunu okuduğunu, tasvip ettiğini, okuttuğunu söylüyor. Bu mecmua şu açıdan da ilginç. Bu mecmuayı Hollanda'ya Colius getirdi. Hatırlarsan bahsettik. İstanbul'a gelip kitap toplayan evet. İslam dünyasında Descartes'in hmm. Descartes'ın Lahideki matematik hocası. Gördüğümüz kitaplardan birimizmiş Biri olduk. Ve onu gör, orada da onun da eee İbn Sartah'ın kütüphanesinin bir metni olduğunu gördük. Biri üçüncüsü ise ise Mehmet Arıkan dostumuzun tespit ettiği bir matematik yazması ki çok orijinal bir matematik yazması. Şimdiye kadar bilinmeyen literatürde kaydı olmayan bir tahrir usul hendese yani oktit elementlerinin bir tahriri bu Merv'de. Yani o Merv geleneği içerisinde yapılmış ve bir de o mecmuada ikinci eserde bir astronomi kitabı Majesti. Yani bu bildiğimiz meşhur Batlamyus'un eseri. Bunlar da Yine İbn özel kütüphanesinde olduğu ve bunu da yine düştüğü notlardan okuttuğunu tasi ettiğini bundan istifade ettiğine dair. Böylece şunu fark etmiş oldu ki, yeryüzünde çeşitli yazma eser kütüphanelerine dağılmış eserler incelendiğinde İbn hem kendisin hem de Tokat Niksar'da 14 yıl boyunca öğrencilerin okuttuğu matematik bilimleri ilişkin metinlerin büyük bir dökümünü elde etmiş olacağız. Bunun hem Anadolu'da matematik bilimler açısından bir anlamı var. Hem de bu geleneğin orada yetişen öğrenciler, başta Davudur Kayser olmak üzere diğerlerinin eliyle Osmanlı coğrafyasına ve Osmanlı medresi zihniyetine aktarıldığını tespit etmiş olacağız diye düşünüyorum. Bunlar üzerine bir konferans verdim. Eyvallah hocam. Evet. Ağzınıza sağlık, elinize evet. sağlık. Siz tabii anlatırken bir tarafıyla ben şeyi de kuruyorum o mer bu hikayenin bir kısmını biz bu programda Merve geçen yıl burada konuştuk. Tabii Görüyorum biz, ki o hikaye hala örülüyor. Tabii, tabii. Kültürün envantere çıkarılmadı demiştiniz ama çıkarılıyor. İşte biz çıkartmaya çalışıyoruz ama evet. bu tek bir kişinin ya da birkaç kişinin yapacağı bir iş değil. Genç arkadaşlar sağ olsunlar çalışıyorlar. Verileri birbirimizle paylaşıyoruz. 1314 1328 aynı zamanda Yunus Emre'nin, Aşık Paşa'nın da Anadolu'da olduğu bir dönem. Orası o onu bir bütün olarak o resmi e, oluşturduğunuz zaman e, Anadolu'da Anadolu korku ve dehşet zamanında bile nasıl bir entelektüel faaliyet yapıldığını görüyoruz. Bu açıdan yağı basan medreseleri hem Anadolu'da nizamiye medrese zihniyetinin bir uzantısı olarak en erken tarihli İslam-Türk üniversiteleri gibi tırnakçıda düşünebilirler ve onların sadece kurulmak değil aynı zamanda belirli bir fonksiyonu da süreç içerisinde icra ettiklerini görmekte bu açıdan önemli. Ee, Sağolsun Sayın Vali. Çin e, Niksar Yağı Basan Medresesi'nin de asli hüviyetine e, kavuşturulacağını e, müjdesini verdi orada. çok önemli. eğer e, bir e, aksilik olmasa inşallah e, Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi ile birlikte Medine Üniversitesi Bilim Tarihi Enstitüsü e, Nixar Tokat Niksar e, Tokat Yağı Basan ve Niksar Yağı Basan medreselerinin Önümüzdeki dönemlerde yaz programları organize edeceğiz. Bunun öncülüğünü de Gazi Osman Paşa Üniversitesi rektörlüğü yapacak. Rektör Bey bu konuda çok iyi bir ufuk çizdi. Bu da güzel bir müjde olarak verilebilir. Eyvallah. Tabii siz hocam şimdi bunlarla yoğun olarak mesainiz bu olduğu için artık normal tabii sizin için. Şimdi siz anlattıkça çok... Acayip heyecan verici bir şey, gelişme bir tarafıyla. Evet. Orada bir i̇bn Sertak biyografisi de çıktı. E... Zaten e, Çiğ'de El-İkmal adlı o e, yaklaşık 700 sayfalık matematik eserinin denizasyon kritiğini düşünüyoruz. Ayrıca başka bir eseri daha var. E, e, geometrik oran oranatı teorisi o da e, çalışılacak. Dolayısıyla yavaş yavaş bunlar yapılacak. Belli evet. bir e, çerçeve oluşacak diye düşünüyorum. Bu saydığımız üç yeni bilginin... E bulan hocalarımız İbrahim Hallayten dediniz Mehmet Arıkan dediniz Ermin, Ermin Aliyev evet. 40 üzeri yaş grubu değil hayır hayır bunlar hepsi genç arkadaşlar ee, canım yani birlikte, çalış birlikte bir çalıştığım genç meslektaşlar hepsi meslektaşım da Türkiye'nin evet. yarınlarına dair evet. bir güzellik hocam evet. bu bahsi çoğaltmak isterim ama evet. çoğaltırsak hem notlarıma hem de Leibniz'in evrenine evet. mümkün dünyasına giremeyiz diye endişem var çok notum var hocam o yüzden biraz hızlı buyurun, ilerlemek buyurun. istiyorum. Ee, i̇kinci yeninin dil imkanlarını genişleten de e, son 10 yıldır belki tekrar gündeme de geldi. E, çok masa üstünde bir isim değildi Ergin Günçe. Dersimiz Aşk çünkü söylemiştim. E, 16 Ocak Artık bu senin için sen anlat ben fazla bir bilgim yok. E, vefat tarihiymiş. Bir sadece ismini biliyorum evet. Selam olsun e, evet. dedim. Diyelim dedim. E, i̇kinci notum hocam Mustafa Şekip Tunç. Onun da evet Berkson. Dönümün... E, Türkiye'de Berkson çevirileriyle tanınan değil mi? Evet. Berkson felsefesini temsil eden bir e, kişi. Evet. Tosyolog. Ona da selam olsun diyelim. E, Tabi bunları şunun için belki dostlarımız için hatırlatayım hocam. E, bu özel isimler ve da... E, Özel konuları niye böyle kısa kısa geçmek ya En azından istiyoruz? vefa borcumuz ya bunlar. Yani hem o hem de o kültürü... Çağdaş, Çağdaş Türk düşüncesini, Cumhuriyet döneminde Türk düşüncesinin önemli isimleri bunlar. Eyvallah. Tabii yani. Orada evet. o kültürü canlı tutmak evet, adına. Evet, Osman Turan hocanın da... Ha, bak onu kısa ge geçemeyiz. Yine vefat tarihi. Osman Turan. 17 Ocak. Kıymış. Benim biliyorsun hemşehri. Yani, Trabzonlu. Bir kere oradan zaten bir artı puan kazanıyor. <gülüyor> Sen bir baybırtlı olarak kızabilirsin buna. Ee, i̇kincisi... Büyük bir tarihçi gerçekten Fat Köprülü üstadımızın e, asistanı onun yanında yetişmiş bir insan. E, Selçuklu, Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu tarihini kendisinden öğrendiğimiz e, bir insan. ki Yazık e, ben bildiğim kadarıyla bir Anadolu ekonomi tarihi bile yazmış ama e, günümüze gelmedi. Bir de bir fikri olan, bir düşünür tarafı olan bir insan. Özellikle Türk tarihini e, Belirli bir felsefi perspektiften, katılırsın katılmasın o ayrı bir şey ama belirli bir felsefi perspektiften yorumlayan, saf temiz bir e, entelektüel aynı zamanda. O açıdan e, ben kendisine ayrıca rahmetlanıyorum çünkü hala eserlerinden istifade ediyoruz. Eyvallah. Ee, Selçuk tarih üzerine yazdığı, Türk tarih üzerine yazdığı eserler. Bu vesileyle ben de bir ufak reklam, reklam değil elbette tabi ama e, Ali Birinci Hocanın e, bir metni, Osman Turan üzerine yakın zamanlarda bir biyografi Monografi eserlerinden evet. seçmelerin olduğu bir metin yayınlandı KTB yayınlarından. O da kıymetli ee, güzel bir bize çalışma Bize gel gelmemiş olan kitap henüz yayınlanmamıştır biliyorsun. Böyle bir atı var. Buradan tüm yetkililere <gülüyor> <Onu bildiriyoruz, gülüyor> seslenmiş olduk hocam evet. eyvallah. Bir diğer isim şu açıdan bunu önemsiyorum. Ee, kültürü öyle yüksek kültür, halk kültürü falan diye ayıran özellikle Cumhuriyet'in erken döneminde bir malum kafa vardı. O kafaya e, fuzuli e, şiiriyle e, meşgul olabileceğini bir kazancının Abi göstermiş de. olması Aha. dolayısıyla. Kazancı bedi. Kazancı bedi. E, onun vefat Allah tarihi 18 evet. Ocak 2004. Trajik bir ölüm. Tabii e, takdir. Evet, evet. E, onun öyle felsefi gazelleri var ki. Ben dinlerim onları. Yani hmm. hakikaten üzerine yorum yazılacak. Bir gazeli ben ayırdım kenara. ...onun üzerine bir metin yazmayı düşünüyorum. Güftesi şeye ait olan? E, güftenin ya Fuzuli'ye ya da başka bir şey. Hı. çabuk hatırlamıyorum ama... ...benlik, kendilik o bildiğimiz o klasik Ahmet Yesevi'den beri itibaren gelen... ...o e, kendöz kavramı dediğim benim Yunus Emre'den alarak... Evet. ...o kavram üzerine çok güzel bir şiirdir o. E, ben onu ondan e, birkaç kere dinlemişliğim vardır. E, zaten e, şey tüm kazancı bedi şeyleri e, nedir? gazelleri hem de durur. Hı, eyvallah. Ee, o kültür bahsine de yani Erzurum'da köy odasında Fuzuli şerhi okunduğu gibi bir hikaye. O, Urfa'da o, bir adam Fuzuli Tabii onlar, metniyle. onlar çok yani onları geçelim. Olmaz olur mu? Bunlara şu yüzden hocam biraz temas etmek istiyorum. Böyle aklevveler var. Sürekli konuşuyorlar hı, ve insanlar ciddi alıyor. Bence başkalarının yanlışlarını düzeltme. Biz kendi bildiğimizi söyleyelim. Doğrularımızı söyleyelim. Eyvallah rahmet olsun evet. ee, ona da çok kıymetli bir isim idi. Ee, bir diğer notum e, yine sizin bir hemşehriniz. şehriniz, ee, Trabzon Mebusu Ali Şükrü Bey. Allah rahmet eylesin. Yin evet. e, Tan gazetesi bir gazetesi Ankara'da vardı. çıkartılan ee, Kurtuluş Savaşı İstiklal Harbi evet. arefesinde. Evet. Özellikle o şey Lozan Arifesi'nde de e, İngiltere basını takip ederek evet. çeviriler yayınladığı bir metin. Hı hı hı hı. Onun ilk sayısı 19 Ocak'ta yayınlanmış. Yani 1900. artık e, ölümler, doğumlar bitti. Gazetelerin ve dergilerin çıktığı ilk sayıları da kültürü canlı hale dönüştürmeye, dönüştürmeye çalışıyoruz hocam. Çalışırız. Evet. E, çok kıymetli bir isim. Evet. E, malum maliniz. Zaten evet. Trabzon'dan doğal yani. Doğal olarak. Evet. <gülüyor> Ona da rahmet olsun. Şey seni olayım. kızdırayım biraz. <gülüyor> Eyvallah hocam. E, Sultan Alparslan doğum günü. 20 Ocak 1029. Evet, Allah nice Alparslan nasip etsin bu millete. E, o konuda tabi Cihan Fiyadeoğlu Hoca'nın Fethi'lerin babası Alparslan kitabını tavsiye edelim. Gerçekten Türkçe'de yazılmış en güzel metinlerden biri. Hatta belki de en iyisi. E, oldukça da revahç buldu, karşılık buldu. E, onu okumak ve oradan Alparslan'ı öğrenmek e, iyi olur. Eyvallah. Hocam son notum artık bu. Sonrasında e, tümel bir bilim kurmak e, meselemize, sorumuza geri dönebiliriz. E, Akif'in bir şiiri... Benim yazıldığı gün mü? Ne? <gülüyor> Yok. O kadar artık şey değil <gülüyor> hocam. O kadar ince değil. Yanık Yanıkbağrında yıllardır kanar mızrabın yağdı. Gel ey biçare şarkın şarka küsmüş evladı. Şerif Muhit'in Targan Amerika'ya gidince... Evet, evet. Akif malumunuz büyük, onun için büyük yazıyor. Büyük Udimiz. Evet. Onun doğum tarihi evet. tam bugün 21 Ocak. İldiçtir ben Arap dünyasında bulunduğum esnada oradaki Udi geleneğinin, Ud geleneğinin Şerif Muitt Targan'dan hareketle kurulduğunu öğrenmiştim ve çok şaşırmıştım. Özellikle Mısır, Suriye ve Irak Ud geleneğinin pek çok isim var tabi orada yetişen hepsi bu gelenekten geliyor. Hocam malumunuz Amerika'ya gittikten sonra dönünce bu Türk müziği de Türkiye'de yasaklanınca e, böyle devasa büyük bir dahi işsiz kalıyor. Irak devlet başkanı çağırıyor. Tabii Gel canım. bizim konservatuvarı kurdu. Yani Irak kur denmez. Diye. Onlar artık o dönemde Osmanlı kültürünün bir parçası. Yani Mısır, Irak, Suriye. E, çok farklı görmüyorlar kendilerini. Eyvallah. Büyük Akif'in yakın e, dostu, ahbabı, sevdiği isimlerden birisiydi. E, doğum tarihi bugün. Ona da rahmet olsun diyelim. Ve artık bitti hocam. Evet. Yani ben korkuyorum tüm Türk tarihini evet. baştan sona. <gülüyor> hocam bir kısmını eliyorum çok Eliyorsun. kalabalık oluyor diye. Evet. Ee... Bizim iz bırakanlar diye bir programımız vardı yıllar önce. 2008'e kadar sürdürdüğüm. Ee, orada her ay ölen önemli isimleri e, anar. Akabinde de e, Bilim Sanat Vakfı'nda yapardık bunu o zaman ertesi haftada yani cumartesi onları anar üzerlerine konuşurduk bir programdı bu pazar günü de onları mezarlarını ziyaret ederdik böylece genç arkadaşlarla bir tarihsel hı hı. bilinç üzerinden bir ziyaret yapardık ona benzedi bu biraz evet. Tarihi eline alınmış bir millet şey olarak da öyle hocam Şerif Muhittin Targan ayarında bir evladın var ve dönüp yüzüne bakmıyorsun bir dahin var Evet. O karmaşa içerisinde öteye beriye çifte atıyorsun. Tabii. Dolayısıyla da şey de, yeni nesillere de taşınmıyor. Hem metin anlamında hem sözlü olarak e, değinmek bu anlamda... Bir hatırlatmak var. E, ondan vefayı yerine getirmek. Eyvallah. Güzel. Hocam şimdi o... E, evet. Emine sağlık. Güzel oldu bu. Çalışıp evet. geliyorsun. Yani. Evet, çalışıp geliyorsun. Yani Gönlüm tabii istiyor. Daha fazla isim evet. çıkarayım. Özellikle sizin kanaatinizi de alayım diye ama programın önemli bir kısmını işgal edeceğim. için... bunları bana haber versen Ben bunlara çalışırım yani. Sonra programı bunlar üzerine yaparız. İşte bakarsanız <gülüyor> öyle olur biraz. O yüzden ben e, hiç söylemiyorum. E, ya sürpriz hocam. oluyor hocam. Sürpriz bazen. Oluyor. Bazen tabii hepsinde aşın olmuyor insan. Evet güzel. Eyvallah. Hocam şimdi bu evrensel matematik dedim ben. Siz onun bir evrensel dil e, arayışı olduğunu söylediniz. Evet bunun üzerine konuşalım. Bu Matesis Üniversitesi hala bizim hı hı. idelerimizden bir tanesi. E, kurduk mu kurmadık mı mu, kurabiliyor muyuz başarabiliyor muyuz onu bilmiyorum ama. Kavram Descartes'ın mı? Evet. Şimdi bunu ilk defa evet Descartes aklın yönetimi üzerine kuralların dördüncü kuralında kullanıyor Mathez Üniversitesi. Tam bu anlamda kastediyor. Tabii tabii tabii Mathez Üniversitesi ee, 1701'de basılan bir metindir biliyorsun bu şey. Aklın yönetimi için e, kurallar. Dördüncü kuralda kullanıyor bunu. Ee, önce matematik ne demektir diyor. İstersen oradan başlayalım. Matematik evet. ne demektir diyor. Sonra bildiğin işte matematik aritmetik geometridir. Bir de matematik bilimler var malum mekanik optik değil mi? O zaman müzik o dönemde hala matematik, bilim olarak astronomi. Ee, o zaman şöyle diyeyim hocam? Ben bir şey sorayım. Aslında kısmen açıkladığınız bir soruydu ama toparlayalım ve öyle başlayalım diye. Ee, bu filozoflar e, matematikle niye meşgul oluyorlar? Şimdi ya onu, da matematikçiler... Şimdi onu anlatacağım. Aslında çok güzel bir bağlantı kurdun ama bence önce şunu bir tamamlayayım. O, oradan devam edelim. Şimdi e, Descartes o şeyde dördüncü kuralda diyor ki ya biz bunları niye böyle parça parça Düşünüyoruz ve matematiği sadece matematik bilimlere ve matematiğin kendisine hasıl ediyoruz. Tüm bu matematik bilimleri kuşatacak bir genel bilim kurabilir miyiz diye bir soru soruyor kendisine. Hmm. E, bu tabii o dönemin idesine de çok uygun. Her şeyi sayacak ve ölçecek bir bilim kurabilir miyiz? Temel iddia bu. Malum bu Tartaglia'dan beri gelen bir yapı. Bu üzerine konuşacağız. Ve diyor ki bunun adı da Matesis Universalis olmalı. Bir defa orada bunu kullanıyor. Hmm. Evet. Şeyden. Fakat bu tabi 1701'de yayınladığı için geç bir tarih. Ee, hatta diyor ki şeyde Kuran'ın sonunda bu öyle bir bilim olmadı ki her şeyi içermeli. Her şeyi içermeli. Tüm bak burası önemli. Tüm diğer bilimler yani hangi bilim olursa olsun disiplin anlamındaki tüm değer bilimler bu bilimin bir alt dalı haline getirilmeli. Yani fizik efendim kimya biyoloji aklına ne gelirse gelsin. E, bu matematiğin dalları olarak bunlar e, işlem görmeli. Bu aslında e, erken bir tarihte modern bilimin gideceği güzergahı da bize e, gönderiyor. Yani ne yapmış oluyorsun sen aslında? Tüm bilgiyi matematikte modellenen bir e, yapıya dönüştürüyorsun. Esas şey bu. Bu bir notasyon arayışı, ortak bir... Şey şimdi değil, e, yani. şimdi şöyle o notasyon arayışı meselesini de konuşalım bence bir kere bu matesis universalizm ne kadar kavram olarak e, işte Descartes'in işte bu aklın yönetim için kuralların dördüncüsünde geçiyorsa ile mefhum olarak lafız olarak olmayabilir ama mefhum olarak çok eski daha e, yani Platon'a kadar geri götürebilirsin bunu e, bir tümel bilim kurmak yani universal science kurmak. Bir de bunun özel bir türü olarak üniversite bir matematik e, kurmak. Şimdi tabii e, tümel bir bilim kurmak ile matematiksel olması gerekmiyor. Bunu diyelim Aristoteles bunu mantıkla yapıyor. Aristoteles'in hmm. mantıksal e, kurgusu da bir aslında tümel bilim arayışıdır. İşte Burhan dediğimiz, İslam dünyasında kıyas diyoruz dediğimiz, o da bir. Yani bir her türlü e, algoritmik arayış bir e, aslında tümel bir bilgi arayışıdır. Felsefenin tümel bir bilgi olduğunu düşünürsen değil mi? klasik gelenekte e, bu şekilde bakılabilir. Şimdi burada e, universal aslında Türkçe evrensel diye ama bu doğru değil. Tümel ya da külli diye çevirmekte fayda var. E, Kastımız ne olacak? Bu durumda? Yani a, tüm e, insan biliş e, kognisyon ürettiği tüm bilgi türlerini içeren anlamında. O, o anlamda general yani kuşatıcı, şamil ama bence burada önemli olan... ...matesiz. matesisin üzerine iyi durmak lazım. Matematik? Çünkü bu tek tek başına matematik olarak tercüme edildiğinde de... ...çok büyük kayıplara uğrarsın. Hmm. E, bugün sana matematik diyorsun ama... E, ...matesiz. Hatırla, layık bizden bahsederken... ...geçen hafta mıydı ne dedik? Matemata ile, matematikle... E, ...quantification'e, inceliği ...birbirine karıştırmamak lazım diyor layık biz. Hmm. E, matemata aslında... Bir tür formellik e, zemininde hipotetik bir e, tümel bilim kurmak demektir. E, o açıdan matemata, hatta ne demişti hatırlıyorum? Aristoteles'in mantığı e, bir tür matematadır demişti. E, ve hatta e, sayı ve ölçü yani geometri ve aritmetik dışında matematikçe düşünen ilk filozof demişti ya layıkınız için. Evet. İşte buradan dolayı demişti. Şimdi matessiz kelimesinin çok çeşitli anlamları var. Bir kere öğrenmek anlamı var. Talim. Nitekim matematik bilimlerin İslam dünyasında ne dönüyordu hatırla. Talim. Talim. talimiyun diyorduk matematikçilere. Bilgi anlamına geliyor. Bir de disiplin anlamında yani bilim. Disiplin bilim anlamında geliyor Yöntem ama... Yöntem anlamına e, gelir mi? Tabi gelir. Fakat en önemli buradaki bence çok stratejik anlamı orta. Onun için matematik bilimlere biz aynı zamanda İslam dünyasında ne diyoruz? ulûm Orta bilimler. Şimdi bu orta iki anlama geliyor. Bir, e, o bilimlerin nesnelerinin e, somutluk ve soyutluk açısından derecesi çünkü fizik bilimlerin nesneleri çok somuttur dışarıda onlara dokunabiliriz e, belirli bir maddesellik içerirler metafizik nesnelerin hiç maddesi yoktur iyilik adalet gibi tamamen soyutturlar matematik nesneler ise yarı somut yarı somuttur dairenin zihinde ideal bir temsili vardır ama topraktan daire yapabilirsin kağıda daire çizebilirsin dolayısıyla yarı somut yarı soyut ortada Hmm. E, ne çok soyut, ne çok somut ortada. Bunun için orta denilir. Bir de bence burada e, şeyin e, e, orta kelimesinin bir anlamı şudur. E, en temel ilkeler, mesela ki Platoncu ideallar var. Bir de e, gerçeklikte fenomenal bir gerçeklik var. Yani zaman mekan sahnesinde nesnelerin temsilleri var, gölgeleri var. Şimdi ideal ile e, bu temsiller arasında ortada bulunan bir de morfe var. Dolayısıyla matemata esas itibariyle en temel ilkeyle görünüşler arasında ortada bulunan e, yapının adı e, forma. Hmm. Latincesiyle forma morfe. E, öyle, e, dolayısıyla burada e, o idenin ya da o türün, yani Aristoteles'i düşünürsen, e, o türün bireylerinin fenotipi anlamında e, bir şey e, bir kavram. Baştan klasik anlamda matemata ya da talimi gün, e, es, metafizikçinin araştırdığı ide ile fizikçinin araştırdığı temsil arasındaki orta olan morfeyi, o e, sureti, o şekli, o nesnenin e, zaman mekan sahnesi mümkün kılan e, arka plandaki kodu araştırma işine dönüşüyor. Bu açıdan da bir ortadır matematik Eyvallah. Biraz zor teknik bir şey oldu belki ama. Doğru anlayayım diye soruyorum. O Leibnizm insan düşüncesinin alfabesi e işte, oraya uzanacak. Uzanacak. İşte burası, zaten bu için anlatıyorum. Tabii hmm. Burada konuştuğum hiçbir şey buradan bağımsız değil. Tam tam da şeyin bahsettiği o Leibnizm biraz sonra konuşacağız üzerine herhangi bir nesneyi bir zaman mekan sahnesindeki o ilişkisellik içinde yakaladığımız zaman mekanik yasalılığın mekanik yasa çünkü layiplinizde dörtlü bir şema var o şema üzerine konuşacağız o şemanın e, ikinci e, basamağında ki yapıların e, idrakini sağlayan bir dil geliştirmekten bahsediyor Onun üzerine konuşacağız şimdi şuna devam edeyim e, bu bizim bu matesis universaliz ya da e, bu anlattığım şekildeki arayış böyle çok e, terk edilmiş bir arayış değil e, İslam dünyasında bunu takip eden, bunu geliştiren pek çok isim var. Hatta biraz önce girişte bahsettiğimiz İbn Sartak bile bunlardan biri. İbn Sartak, İbn Sertak El İkmalü'r Asîlî fi İlmi'l tüm gerçekliği geometrik formlar üzerinden nasıl idrak edebiliriz arayışı içerisinde. Geometriyle bu. O, o tabii o geleneği, o Oktedesçi geleneği takip ederek muhtemelen İbn Hud üzerinden e, bunu şey yapıyor e, ki 1328 sonra Gazali'nin e, mantığı e, meşşai e, bilme yönteminin dili olmaktan çıkartıp insan aklının e, tümel bir gramerine dönüştürmesi de bu arayışla alakalı. Çünkü biliyorsun e, mantık dediğimiz esas hadise İslam dünyasında büyük oranda meşai felsefe geleneğinin bir diliydi. Yönteminin bir diliydi. Farabi, e, e, özellikle İbn-i Sina'da. Şimdi bunun biraz dışındadır. Şimdi daha çok matematikçi bir perspektifle yaklaşır. Her ne kadar ona Meşşai diyorlarsa da. Ee, bu e, şeyin e, üniversite tümel e, bir e, yöntem arayışları hemen hemen her alanda mümkün. Bak bir örnek vereyim sana. Şimdi yakında Nazariyat dergisinin, daha sonra Nazariyat dergisinin bu sayısında da e, kendisine ölümüne tahsis ettiğimiz, o, ölüm yıldönümüne tahsis ettiğimiz e, 1322'de öldü çünkü. E, Şemsettin Semerkand'in mesela e, bu İlm-ül Adab ve Münazarası da aslında universal yani tümel bir tartışma, bir düşünme sistemi geliştirebilir miyiz kaygısından ortaya çıkıyor. Fıkıhtaki hilafiyet tartışmalarını mantık ve matematikteki şeyleri temel ilkeleri diyelim alıp oradan hareket ederek herhangi bir konuyu, içerik önemli değil bu matematik olabilir, dini bilim olabilir, felsefe olabilir fark etmez. Herhangi bir konuyu tartışmanın formel bir kurallılığı var mıdır? Yani bir iddia ileri sürüyorum. Bu iddiayı argümente ediyorum, temellendiriyorum. Sen buna itiraz ediyorsun. Sen kendi itirazını temellendiriyorsun. Ben karşı bir iddiada bulunuyorum. Ve bir de hakem orada bizi takip ediyor. Çünkü o yöntemi kuruyor Şemseddin Semerkand'i biliyorsun. Şimdi bu yapılar tam mesela Semerkand'i bunu İslam dünyasında kurarken Raymond Lul diye bir adam İspanya'da Biraz İspanyol, biraz Arap, biraz böyle karışık biri. E, 1315-16 civarında ölüyor. İlginç bir şey yapıyor. Gazali'nin mantık kitaplarını Latince'ye tercüme ediyor. Çünkü çok iyi Arapça çalışıyor, biliyor zaten. Endülüs'te bunlar bilinir. Ve Gazali'nin mantığı herhangi bir felsefi sistemin, yani Meşayi felsefi sistemin bir yöntemi değil de insan aklının tümel kurallılığı, grameri olarak görmesini fark edip buna Logica Nova, Yeni mantık adını veriyor. Hı. Ve buradan hareket ederek... E, ars generalis ultra. E, yani bir e, ne diyelim... Mutlak hakikati elde edeceğimizi sağlayan bir zanaat, bir yöntem. Art. E, ars diyor buna tabi. Ya da buna ars magna deniliyor. Yeni mantık. E, bu ars magna'yı bir kenara tut bununla karşılaşacağız biraz şeyde İtalya'da tekrar. E, bir... E, tümel mantık kuruyor, universal logic kuruyor, tümel mantık kuruyor. Burada e, ilkeler vaz ediyor, bu ilkelerden hareket ederek kombinatör işlemler, matematiksel işlemler yapıyor ve bunları da diyagramlar halinde gösteriyor ki bir tür aslında e, dijital bir yapı e, geliştiriyor, e, yani dijital bir hesaplama geliştiriyor, bir tür komütör gibi. Tabi nihai amacı şu, ya o devamlı kavga ediyoruz diyor. Bak Leibniz de aynı kaygıdan kaynaklanacak. Devamlı kavga ediyoruz diyor. Müslüman, çünkü öyle bir şeyde yaşıyor ki Müslüman var, Yahudi var, Hristiyan var değil mi? Tülüs'e gidip geliyor, Fransa'ya gidip geliyor, Avrupa'yı dolaşıyor. Devamlı kavga ediyoruz diyor. Sadece dini konularda değil, felsefi konularda da kavga ediyoruz. Acaba bu felsefi ve dini konuların içerdiği anlamsallığı sıyırıp, çekip alıp, bu anlamsallığı tamamen formalize edip, biçimselleştirip, Düşünceyi bir tür matematiğe dönüştürüp e, karşılıklı bir müzakere yapsak kavga eder miyiz yine? Yoksa birbirimizi ikna eder miyiz? Gibi bir arayışı var bu Ars Magna'da. tabii Tabi nihai amacı Hristiyanlığın mutlak hakikatlerini tüm insanlara benimsetmek ama e, o işin amacı fakat bunu yaparken e, takip ettiği sistem bir tür düşünce matematiği. E, e, bu bu ilk teşebbüslerden biri Batı düşüncesinde ki bunun Laibniz Descartes Bundan bahsedecekler şeyden. 16-17'de zaten. Raymond Lül'den. Tabii 1316'da ölmüş adam zaten. 16 ve 17. yüzyılda artık herkesle zaten böyle bir arayış olmayacak mı? Tabii olacak ama oradaki artık güzergah değişecek. Zaten bu Raymond şeyi, nedir arayışı özellikle Rönesans'tan sonra bu yeni Platonculuğun tekrar dirilmesi ve bunun araştırıcılıkta sentezlenmesi hatırlarsan bunun üzerine konuşmuştuk. Ficino diye bir adam var çok önemli bir adamdır şey, İtalya. Özellikle bu Matesis Üniversitesi 1499'da vefat eden bir adam. Bu Fikino e, bunu tekrar, yani bu Reimitlül'ün idealini tekrar canlandıracak. Sonra bildiğiniz Nucleus Cusanus ondan sonra, hatta bu bizim Leonardo da Vinci bile bu şeyin içerisinde evrensel bir mantık kurabilir miyiz? Yani, yani evrensel derken yani, tümel bir mantık kurabilir miyiz? Sonra işte, Nucleus Copernicus Evrensel diyebiliriz zannediyorum hocam. Hani bugünkü e, anlamıyla. Yok, yok. Yani o siyasi bir terim olur evrensel dediğimizde. E, herkes için kabul edilebilir, anlaşılabilir, yok, paylaşılabilir. Bu, bu kişilerle alakalı değil. Bu kişilerden bağımsız olarak gerçekliği kendisiyle, hipotetik olarak yakalayabileceğimiz formel bir değil. Biraz evet. yani, iyi bir ayrım yapmak lazım. Eyvallah. Şimdi bu, bak bu, bir şeyle, sağabeyim sana vereyim. E, çünkü Descartes'e geliyoruz. İtalya'da hani bahsetmiştik ya, Tartaglia, Cardano, Bombelli filan. E, Kardağ'a yeni bir Ars Magna yazıyor tıpkı şeyin yazdığı gibi, e, Raymond Luh'un yazdığı gibi ve burada 1545'te bu ideali biraz da cebirle ilişkilendirerek e, tekrar e, gündeme taşıyor ki hatta yine hatırla Paraselsus'dan bahsetmiş. Paraselsus bunu tıbba taşıyor yani öyle bir dil kuracağız ki tıbbı bile bununla yapacağız Burada bir Müslüman. virgül koyalım hocam. Niye? Ara geldi çünkü epey de ha, geçtik. Tamam. Ee, sorum var da ama artık soruyu soramayacağım. Ee, kısa bir aradan sonra karşınızda olacağız. Yeniden merhabalar. Soruların peşinde devam ediyor. Tümel bir bilim kurmak mümkün mü? Ee, sorusunun ve detaylarının e, detaylarını çoğaltmaya çalışıyoruz. İlk bölümde biraz... Zaten yaptığımız başka bir şey yok. Çoğaltıyoruz. <gülüyor> evet. Sorular cevaplardan daha kıymetlidir. Çoğunlukla evet, demiştiniz demiştim. hocam. Böyle evet, başlamıştı o. yolculuğumuz. Dolayısıyla şey, orada şimdi, sorun yok. Evet, bir şey söyleyeyim aslında. Sen bir soru soracaktın. Evet. Onu bir sor. Tamam. Sonra ben bir bağlantı yapacağım. Tamam. Sorum şu hocam aslında benim. Biraz e, geriye gelip fotoğrafı net görebilir miyiz amacıyla. E, Laibniz etrafında. E, daha e, laibnize geleceğiz. Şimdi. Gelmedik aslında ama. Aslında ben ona bir yol düşedim. Siz geriye doğru götürdünüz. Evet. Gazali'ye kadar aslında bu. Yok Platon'a kadar götürdük. Platon yani kadar bu tümel e, şey arayışı. E, yöntem, bilgi, bilim. Yani herkesin bilim, üzerine ittifak edeceği e, şüpheyi ortadan kaldıran bir bilgi yöntemi aray, kurmak. Arayışı var. büyük kafaların büyük kısmında var ve, ve görüyoruz. 16. Hmm. Burada model değişiyor. Yani evet. Mantık merkezde imiş. Mat matemati matematik var ama ikili bir sistem var demiştik. Biraz Eğer vakit kalırsa Viette'den bahsederken bunu göstereceğiz. Hmm. Viette bu iki sistemi nasıl aşmak için Descartes'la birlikte bir sıçrama yapıyorlar. Bu biçimsel model konusunda onu göreceğiz ama ama yakalaman doğru. Eyvallah. Yani. Orada hocam sorum şu. Niye böyle bir arayış? Yani şeyi zaman kazanmak mı sadece burada amaç? Yani kesin bilgi var. O kesin bilgiyi kesin konuşabileceğimiz ya da elde edebileceğimiz bir yöntem bunun peşinde eder mi? Yoksa o bir... Aa, güzel ama burada şimdi layık düzeninde konuşacak burada çeşitli amaçlar var. İlla tek açama olması gerek. Bir, eşyanın hakikatini bilmek. iki Tanrı'yı bilmek. 3 hmm. insanlar arasındaki anlaşmazlıkları çözmek, 4 insanlara faydalı olacak e, yapıları, ürünleri ortaya koyabilmek. Bu çok çeşitli amaçlar olan bir şey. Tamam, benim zihnim hala e, evrenseli olarak okuyor. Yok, yok hayır hayır. Yani e, tamam. Emin ol buradaki tüm arayışlar en nihayetinde tanrısal ilahi arayışlar. Layihimizlerde şurada burada biraz sonra konuşacağız üzerine. Şimdi yani, yalnız şunu söyleyeyim, e, bu Ars Magna'dan bahsettim hatırlarsan. Evet. Emre Raymond'dan bahsetti. Bu mantık üzerinden bir ee, acaba nedir, dijital bir e, mantık kurabilir miyiz arayışı var ama bunu farklı aşılarda yapıyor. Cardano'da dedik hatırlarsan bir Ars Magna yazıyor 1545'te. Ee, ama bu Ars Magna ne biliyor musun aslında? Nova Scientia. Yeni bir Nova ha. Scientia. Yani Nova Scientia bu aslında. Yani o bizim e, kaç haftadır üzerinde yeni bilim, yeni bilim dediğimiz Ars Magna aslında. Yani o Nova Scientia'nın üzerine kurulduğu yöntem. Şimdi hatırla 1537'de Tartaglia ilk defa bu kelimeyi kullanmıştı "nova scientia" kelimesini. Evet. Bir eser basmıştı. Eserin kapağını burada göstermiştik hatırlıyor musun? Evet evet. O kapağın altında ne yazıyordu? Bak onu sana okuyayım. Matematik bilimler der ki, matematik konuşuyor burada. Ben diyorum demiyor. Matematik bilimler der ki, kim şeylerin çok çeşitli nedenlerini bilmek istiyorsa ...bizi öğrensin. O zaman yol... ...herkese açılır. Ne yol? Eşyanın hakikatine giden, tahmiye giden... Hı hı. ...ona giden, buna giden. Bu Tartaglia'nın kitabının altında yazan bir cümle... ...ve matematik konuşuyor burada. Tartaglia konuşmuyor. Şimdi işte bunun... E, e, ...ifadelendirilmesi... ...bunun bir sisteme dönüştürülmesi... ...bir yönteme dönüştürülmesinin adıdır... ...Ars Magna. Ve Mathesis Üniversitesi. Fark burada bir ara soru hocam. Şimdi, hakikat ancak matematiksel ilişkiler ve sayılarla anlaşılabilir, anlatılabilir diyor. Şimdi bu temel bir iddia. Bunu matematik bağlamıyla yapmalarının gerekçesi. Ama Matematikteki kesinliği ten yararlanmak. Bu, bu böyle anlaşılıyor ama bu doğru değil işte. Yani aslında burada eşyanın hakikatini bilmekten kastettikleri şey, yani biz e, şimdi sahne var dedik ya, Mekan Zaman sahnesinde belirli şeyler görüyoruz. Evet. Bu şeylerin e, kendisine göre hareket ettiği bir yasalılık var. Hareket yasaları. Bunların dilidir aslında. Mates Üniversitesi ama bu eşyanın nihai hakikati değil. Biraz sonra hmm. onun üzerine konuşacağız. Ama yani, bu devasa bir ayrım. Tabii tabii. Yani neticede biz e, sahnedeki temsillerle yetinmiyoruz. Eşyanın bu temsillerin arkasında bu temsilenin şu ya da bu şekilde davranmasını mümkün kılan yasaları, o düzeni, o yapıyı araştırıyoruz. Bu yapının bilgisini bize Mates universalis verir. Yoksa Mates universalis en nihayetinde bunun da arkasında olan e, layıklığınızın ifadesiyle yüce nedenleri, bak yüce nedenler diyor, e, vermez. O başka bir şey, şimdi onun üzerine konuşacağız. Oradaki yüceden kastı tanrısal bir... Ta Tanrı bir üstte daha. Bir üstte de Tanrı, Tanrı var. var. Dörtlü bir şeması var. E, onu Onun üzerine konuşalım. Yani bir Tanrı var. Hadi söyleyelim bunu canım. Niye erteliyoruz ki? Tanrı var. Yüce nedenler var. Mekanik yasalılık var. ve Bir de e, fenomenal temsiller var. Örnekleyebilir misiniz mesela o yüce nedenleri e, nasıl telif etmemiz ha, lazım? Şimdi bak. Aslında sen bütün konuyu tersine çevirdin ama olsun. Konu gelince merak Bak şimdi canım. şöyle Einstein, Einstein diyorum. Laipliz'in örneğini vereyim. Laipliz diyor ki bir mekanik saati oda gibi düşünün diyor. Oda, yani içine girebilecek, çıkabileceğimiz gibi. Şimdi diyor, biz e, odanın bir yüzünü, akrep yelkovanın olduğu, sayıların olduğu bir yüz olsun. Biz sayı, baktığımız zaman saate, değil mi? yelkovanlardan takip ederek saati ölçüyoruz. Diyoruz ki 5'i 10 geçiyor. 12'ye i̇şte 5 var. Şimdi bu fenomenal gerçek. Biz biliyoruz ki, Akrep ve yol kabanın hareketini belirleyen içeride bir mekanizma var. Ve bu mekanizmanın düzeni ve nedenseli, ki düzen bir üretir, bu akrebin ve yol kabanın şu ya da bu şekilde olmasını sağlıyor. Doğru mu? Evet. Doğru. Şimdi diyor ki, girelim odanın içine diyor. Odanın içine girip baktığımız zaman, bir de ne görelim, çarklardan değil mi, belirli e, parçalardan başka bir şey yok. Ama bu parçalar, belirli bir yasalılık içerisinde e, işliyor. Şimdi bu yasalılığın e, şey bu e, parçaların yasalılığını bize en iyi verecek hangi yöntemde dersek işte bu Matesis Üniversalist'i. Var mı? Yani aslında Matesis Üniversalist bu mekanik yapının e, o dönemde artık biliyorsun mekanik bilim ortaya çıkıyor ondan sonra hareketin mekanize edilmesi, Şimdi hareketin mekanize edilmesi aynı zamanda matematize edilmesi, matematikleştirmesi anlamına da geliyor. Dolayısıyla bizim mekanik nedenleri bilme teşebbüsümüz ve buna ilişkin geliştirdiğimiz yöntem esas matemiz üniversalistir. Ama diyor ki layipliz, bu mekanik nedenlerin üstünde de bir yüce nedenler var. Şimdi bunu yüce nedenler üzerine belki konuşuruz. Yüce nedenlerin de üstünde Tanrı var. Tanrı yüce nedenleri, Yüce nedenler mekanik yasalılığı, mekanik yasalılığı fenomen yapılıyı, yapıyı belirliyor. Böyle bir süreç var. Yani e, şey değil öyle bu Mates Üniversaliz nihai anlamda metafizik hakikati bize vermiyor. Onu söyleyeyim. Ha şunu da söylemek lazım. Şimdi bu yüce nedenler, burada e, aslında bakayım bunu yakalayabilecek misin? Hadi bu bir imtihan olsun. Diyor ki bu yüce nedenler esas itibariyle, ...fiziksel gerçekliğin bilgisini azaltan ya da çoğaltan yapılar değildir. Yani biz yüce nedenleri bildiğimiz zaman o yüce nedenlerin üzerine belki konuşuyoruz biraz... ...gayipin bir sistemi üzerinde konuşurken ama e, bu bunlar diyor fizik bilimi için, fizik bilimi için... ...yani yeni kurulan fizik bilimi için zorunlu bir bilgi değildir. E, daha çok gerçeklikle kuracağımız ilişkinin tabiatını belirler, bilgisini değil ilişkinin tabiatını belirler... Çünkü bu yüce nedenlerden hareket ederek biz asli faille irtibatımızı kuracak bir zemin elde ederiz. Bunu kim söylüyordu hatırlıyor musun? Bir konuşmuştuk bunu. İbn Sina'nın bu özsel ös, doğa ya da türsel özler üzerinde bir ayrım yapmıştı ya. Aynı bunu söyle. eee en önemli başarılarından ya da teşebbüslerinden bir başarı değil mi? De, teşebbüslerinden biri mekanik bilimiyle yani yeni kurulan hareketin bilimiyle klasik o kadimden gelen kendi hem batı ortaçağından hem İslam'dan gelen sistemi entegre etmeye çalışmasıyla son derece alakalı ki buradan hareket ederek bir metafizik kuruyor. Yani bizim Tanrı ile irtibat kurabilmemiz için mekanik yasalılıktan bir zıplama yaparak Tanrı ile irtibat kurmamız kurabilirsin de onu daha sağlam bir zemin otatabilmemiz için bu yüce nedenler dediğimiz bir ara yüz var. Bu arayüz Tanrı ile mekanik arasında bir arayüz. Oradan geleni e, mekanik olana aktarıyor. Bu bizim o mekanik yasalılığı, o hareketliliğe ilişkin bilgimizi ne artırır ne eksiltir. Ama onunla kuracağımız ilişki biçimini belirler. E, o, o, oradaki kavraş, kavrayışımızı metafizik, fizik değil ama metafizik kavrayışımızı derinleştirir. hepinizin böyle bir e, yaklaşımı var. E, o açıdan matetsiz üniversaliz. Bu çerçevede neyin bilgisi? Tanrı'nın bilgisi değil. Fenomenal yapının bilgisi de değil. Yüce nedenlerin de bilgisi değil. E, o mekanik e, nedenlerin bilgisi. Bu mekanik nedenlerin bilgisini biz işte o yani saatin içindeki o şey var ya şimdi çünkü saat bir kurallığa göre çalışıyor ama o kuralın arkasında o kuralı mümkün kılan daha bir üst. O hareketin kaynağı açısından tabi bu. Yani o mekanik hareketleri Cansız onlar çünkü ee, şey zembereğin ayarlanması yani zembereğin e, tamam da ha zembereğin ayarlanması değil de o mekanik parçaların o mekanik e, parçaların e, şu ya da bu şekilde yasalılığını sağlayan bir hareketin kaynağına ihtiyaç duyuyor. E, Leibniz cansızlığın maddenin pasif olduğunu düşünen biri dolayısıyla orada bir canlılık hareketin kaynağı olan ve nedenler hiyerarşisinin zemini olan bir yapı. İşte o monat dediyor o. Monat ne biliyor musun? Bak sen benim bütün ayarımı bozdun onu sana söyleyeyim. <gülüyor> monat ne biliyor musun? Kelamcıların cüzün layeti cezasını alıp içine nefs entegre ediyor. Can entegre ediyor. Hmm. Anlatabiliyor Çünkü biliyorsun sana daha önce de söyledim. Mütekellimun tabirini Arapça kullanarak. Ya da Muhammediyan teolegiye adını kullanarak bahsediyor yani cüzün neticesi biliyorsun pozisyonu olan e, ama canlı yapılar değildi. Onları tek tek canlı hale getiriyor. Yani her birine indisine anlamda eee özsel doğa koyuyor. Çok net bir açıklayacağım evet. ya. Ve buradan, bunlar işte yüce nedenleri bunlar veriyor. Hareketin kaynağı da buradan geliyor. Eee hmm. monoloji hani bugün çok böyle pseudo science yani sözde bilim olarak görülür ama e, tartışılabilir o. Ee, hem i̇bn Sinacı tessel doğaları tek tek atomların içine yerleştiriyor hem de kelamcı atomcu cöver Fert yani bölünemeyen o monadı monad aslında Cüzeney-i tercümesi onları canlı hale getiriyor. Dolayısıyla tüm bu tabi şeyle de alakalı ee, mikroskopla da çok alakalı. Mikroskop çok etkili açıkçası. şey Varlığı, icadı. Tabii çünkü şöyle hmm. ya buna ne kadar bakarsan altında daha da yapılar var, daha da yapılar var daha yapılar var. Diyor ki en sonda da Monad diye bir şey var ama o da canlı. Çünkü bütün problem şu. Hareketin kaynağını. Evet. Hareket etmeyin ilk hareket edici gitti. Değil mi? Ondan sonra Tanrı yukarıda. Dolayısıyla içeride logos da artık bu anlamıyla yok. Onu yeniden yapılandırması gerekiyor. Biraz sonra konuşacağız ama şeyi söyleyeyim. Evet. Bu anlamda Leibniz Hı. modern düşüncenin mekanik alem tasavvurunun yol açtığı sorunları çözmeye uğraşıyor desem? Ee, bir des, şey... Hayır demezsin. E, yanlış bir şey demezsin. E, bence tarihte ilk defa yeni bilimin bu haliyle öte dünya inancını tehdit ettiğini söyleyen ilk Ve layıklısı. ona cevap vermeye çalışıyor. Cevap vermiyor. Bunu aşacak bir e, teori üretmeye çalışıyor. Bak tekrar edeyim. Benim tespit ettiğim bu yanlış olabilir. Yeni bilimin, yeni bilimi çok önemsiyor. Yeni bilime karşı değil layık. Yeni bilimin metafiziğini değiştirmeye çalışıyor yoksa o hareket kalkulü geliştiriyor adam canım yani e, nedir şey kalkurus e, hareketin sürekliliğini yani e, sürekli hareketin e, analizini yapmaktır Aslında e, Şimdi neyse o üzerine konuşacağız ama diyor ki bu haliyle yani bu yeni bilimin dayandığı metafizik de o açıdan eleştiriyor başka isimleri eleştiriyor bir süre sonra bu şekilde devam ederse bu metafizik öte dünya inancını tamamen tasvir edecek, tespitiz son derece doğru. Hmm. Fakat bir isim de söyleyeyim, LinkedIn'e geçeyim istersen. Ee, bir adam var. Şimdi Descartes, e, bu Matematiğin Üniversitesi tabii 1654'de e Descartes önceden anlatıyor ama eseri 1701'de basılıyor Descartes'ın. Eğer ee, Hart, Wagen diye bir adam var. Bu LinkedIn'in hocası. Şimdi biz genelde e, Son halini veren bir fikre, bir düşünceye, bir bakış açısına son halini veren insanı biliriz. Darwin'i biliyoruz. Halbuki değil mi? Darwin'e kadar dedesi bile bu işlere uğraşıyor. Şimdi layıklığınızı biliyoruz ama aslında bu adam çok entesabüldü. Erhard ee, nerede 3 ya da 4 eser var 1658'den, e, 1693'e yayınladığı 3 ya da 4 eser var. Hepsinin adında Matthes Universalis var e, neredeyse. E, Yalnız bunu yaparken o büyük oranda e, oktitesçi e, e, element geometri işte Apollonus'un kesitleri filan klasik bilgi birikimini dikkate alarak daha çok bunu yapıyor. Hmm. E, Leibniz hocası. Leibniz e, bu tecrübeyi biliyor. yani hocası, Zaten hocası. Bir de bu eserleri de biliyor. Dolayısıyla Leibniz bu işe soyunduğu zaman inanılmaz bir şey var. Arka planı var. Hmm. E, bir de Leibniz'in şöyle bir avantajı var diğerlerinden. Ee, İslam kültürünü ve kendi orta çağ kültürünü kendi döneminde en iyi bilen isim. Tabii çok iyi biliyor. Niye? Çünkü Leibniz benim gördüğüm en sahici adamlardan biri. Ee, yani ne demek? Tarihçi? Şöyle kendi döneminde yaşanan en ufak sorundan en büyük soruna yani en ufak sorun ne diyelim mesela eee ayakkabı yapmak mesela insanlara iyi ayakkabı yapmak en yüksek sorunda Tanrı idrak olsun her konuyla ilgilenen her konuya bir çözüm bulmaya çalışan bilginin e, ide seviyesindeki fikir seviyesindeki e, hakikatiyle insanların daha rahat yaşaması için ne gerekiyor onu yapan e, Türk sorunuyla ilgilenen Çin meselesiyle e, uğraşan Avrupa'yı dolaşan büyük Petrol ile görüşen ondan sonra her konuda bine yakın insanla mektuplaşıyor. Bine yakın. 15 bin sayfa diyorlar. Evet, bine yakın mektup ne? De, bir kişi ne demek ya? Şimdi Dideron'un değil mi otobüroşinin e, layıklığınız için bir sözü var. İnsan diyor layıklığınızı tanıdıktan sonra aşağılık psikolojisine kapılıyor. Yani bu kadar bilgi, bu kadar ilgi e, bir insan tek başına nasıl yapabilir şeklinde. Bir ee, hakikaten... tane saplantısı var ama hocam. Birinde haklı birinde. Yok çok saplantısı var. Yani Türkler ve Newton. Ee, o yok, Türklerle bak, ilgili şeyi bak, hocam bak, mesela çok absürt ya. Yani bu adamdan beklenmeyecek bir absürt. Yok ]likle. ama o dönemde Türk korkusu son derece baskın. Bak ben şimdi bu yıllara girmek istemiyorum. Noah diye bir Afrikalı şey var. O dönemde Almanya'da Noah. Bu dönemde değil tabii, mi? Tabii tabii. Afrikalı bir e, profesör var. Şimdi O dönemde tabii henüz daha David kant gelmemiş. E, Avrupa zannedildiği bir ırkçı değil. E, yani yetenekli insanlara e, kapı açıyor. Bu Afrikalı e, düşünür. Çok iyi eğitim görüyor. 7-8 dil biliyor filan. Bu bile ya bu Afrikalı ya. Bu bile Türklere karşı metin yazıyor. O dönemin psikolojisiyle alakalı. O dönemin ortamı ortamıyla alakalı. Bir de tabi 1683 henüz daha olmamış. Büyük bir tehditsin sen yani. 1683'ten sonra yavaş yavaş bu bir salatım oluşturacak. Ama Leibniz'in derdi şu. Ya e, yine de şeyi beklemiyor hocam insani. Ya böyle bir dehadan bu çıkarmıyorsun. O kadar diyorsun. disiplinler arası bir adam her meseleyle uğraşmış. Çok Türkler yani. şeytandır. Evet, çok yani. da dağınık bir adam ama. Yani. Çok dağınık. Hiçbir projesini tamamlayamıyor. E, çok müzakereci, tartışmacı. Endişeli. Yayın Sistem Kur'an biri değil. Daldan dala atlıyor. İnanılmaz bir dehası var. Fazla bilmenin getirdiği bir aceleciliği var. Az eser yayınlıyor. Ama şunu düşünün. 20 yaşında gelmeden doktorası bitirmiş bir adam. 6-7 yaşında mı ne? Babasını kaybediyor. Ve babasının görev yaptığı üniversiteden kitap alma hakkı olan tek çocuk. Var mı böyle bir, yani, hakikaten istisnağı bir adam? Bunu da biliyorlar, fark ediyorlar yani. Ona göre de destek veriyorlar. Neyse bu tabii otobiyografik şeyler. Beni burada ilgilenen tarafı şu. Dönemindeki tüm tartışmalı meseleleri çözecek e, bir dil geliştirme. Bu Matheus Üniversitesi arayışı bundan. Hmm. Kiliseleri birleştirmeye çalışıyor, papayla görüşüyor, onunla yapıyor. Bir sürü şey yapıyor. Fizik, farklı fizik teorileri var, farklı ahlak teorileri var. Tüm bunları birleştirecek üstüde arayışında. Öyle bir dil bulayım ki diyor. Çince'yi çalışıyor. Mates Üniversitesi icadına Çince'nin de çok ciddi bir etkisi var. Mısır üzerine çalışıyor. Tabii yani. bir sürü. Hatta işte farklı matematik modeller geliştiriyor. Mesela i̇kili matematik sistem var ya 1-0. Onun geliştirdiği bir şey bu. Yani bugünkü bilgisayar... Modüler yok modüler, modüler mantı... Daha oraya gelme. Modüler matematiği geliştiriyor. Çeşitli tab farklı tabanlarda matematik. Mod 9, hmm. mod 7, mod 5. Mesela hmm. diyor ki... Bu arada ki... hocam parantez çok özür değişmesin diye. Bu parantez soru çok özür değişmesin diye. Ee... Hristiyan'ın tanrısıyla arasında, yani Newton'u konuşmuştu. Ha tamam, bu yani, farklı. Bu Hristiyanlığın o yüce değerlerini önemseyen biri. Kendince. E, de... Newton tepsiste te... inanmıyor. Onu tabii biliyoruz. tabii. Bunda... Yok. Leibniz, bak Leibniz her şeye inanıyor ama hiçbir şeye inanmıyor. Ne hmm. demek bu? Şu demek. Her şeye inanıyor. Yani sen A diyorsun, ben değil A diyorum. İkisi de doğru diyor. Tabii tabii. Sadece sizin ifadeleriniz hmm. farklı. Biz ortak bir ifade bulabiliriz. Mates üstüne verseniz aslında farklı doğruların ortak bir dilde birleştirilmesi arayışı. Gayetinize göre yanlış yok. Yanlış ifade var. Derviş olacak, ha? Derviş olacak adammış. Derviş evet. olacak adammış. Şöyle de yani her yöntem aslında hakikati ilişkin bir şey söylüyor. diyor. Hmm. Bu yöntemleri... Şimdi alıyor mesela diyor ki Pitagor aşçılık şu açıdan doğru söylüyor. Descartes şu aşçılığından doğru söylüyor. O aşçılığından... Belirli yöntemleri Hobbes'u mesela Hobbes'da yazışıyor Hobbes diyor şu açılardan doğru söylüyor. Ama Hobbes'in ateizmini tutmuyor filan gibi. Yani şunu demek istiyorum. Biz eğer aslında biz hepimiz aynı hakikate bakıyoruz. Hepimiz bu hakikatten gelen kendi kapasitemizin de el verdiği verileri ifadelendiriyoruz. E bu ifadeler yanlış olabiliyor. Biz ortak bir dil bulabilirsek bu ifadeyi ortak dille ortaya koyabilirsek aslında aynı şeyi söylediğimizi fakat bu aynı şeyi farklı derecelerde söylediğimizi göreceğiz diyor. Onun için temel iddiası hakikat her türlü şekilde anlatılabilir. Bir köylüye de anlatılabilir, bir filozofu da anlatılabilir ama bunun ifade biçimi hep farklıdır. Hmm. Hakikatin ifade biçimi problem. Bu ifade biçimini biz bir dile dökmemiz lazım. Bu dil işte Matesis Üniversalist olmalı. Ee, biliyorsun 1646'da doğuyor 1716'da vefat ediyor ve e, işte kalkülüs gelişimi diferansiyel integral gelişimi başka diğer hesapları gelişimi hareket ederek e, teorik tümel bir e, mantıki kalkülüs kurmaya çalışıyor. Bunu yaparken de analiz ve sentez yöntemini e, esas alıyor Heh, evet. e, ve her biri için birer e, metin yazıyor. Şimdi bu analiz ve sentez yöntemi çok önemlidir biliyorsun. Yine Platon'a kadar gider. E, Aristoteles Platon'a kadar gider. Onların analiz ve sentez yöntemleri var. Ama bu konuda benim bildiğim ilk bağımsız metni yazan Pappus. E, bu Hipitya'nın akrabası olan e, M.Ö. 4. yüzyılın ikinci yarısı zannediyorum. Pappus yazıyor bunu. E, analiz, bu tabi Tabii analiz ve sentez kitabı. Matematiksel analiz ve sentez. Hmm. Tıpkı hepinizin hmm. yaptığı gibi. Tabii o dönemin şartlarında. Bu analiz ve sentez kitabı e, Arapçaya tercüme ediliyor. Sabit Bin Kurre bununla sabitlikle 900'ların başı zannediyorum ölümü. Sonra onun torunu İbrahim bin bin Sabit bu konuyla ilgili bağımsız metniyle yazıyor. 946. Ama en önemli metni, en gelişmiş metni yazan ve bunu uygulamalarla olarak İbneysem İbne İsem. de çünkü bakın eğer siz matematiği tümel bir yönteme dönüştürecekseniz bu analiz ve sentezin matematiksel ifadesini göstermeniz lazım neyse İsem oturuyor bununla ilgili bir kitap yazıyor. Bugünümüze geldi, yayınlandı. E, 1040 olarak düşünebilirsin. ki e, e, Şimdi e, şeyin e, 1695'te bu Matesis universalisi şey, terim olarak e, ve etsel adı olarak kullanılıyor. Burada yalnız hocasından farklı bir şey yapıyor. Hocası klasik bilgi birikimine göre bu işleri yapmış. O ne yapıyor? Bir, matematiksel mantığı alıyor. Bak bu matematiksel mantık çok önemli. Matematiksel mantık, ta 18, 19. yüzyılda piano, Russell, evet. e, değil mi Frege'den başla Kurt Gödel'e kadar giden bir süreçte, işte. bunun ilk şeyini veren e, Leibniz, ondan daha önce bunu cebir üzerinde yapan Viete olacak, onun üzerine çıkıyoruz. Sonra cebiri alıyor, sonra sonsuz küçükler hesabını alıyor, sonra kombinator analizi alıyor, bir de biçimsellik ya da e, dijital bir dil. ...diyebileceğimiz tümel bir dil kavramını alıp bunları entegre edip hepsini sentezleyip bir işte o bahsettiğimiz... matematik Üniversitesi kurmaya çalışıyor. Bu yine Leibniz'in kendisini zannediyorum o e, Scientia Universalis Tabii var. Ee, o pek çok var. E, evrensel işaretler sistemi var. Çünkü biliyorsun hesap makinesinin geliştiriyor hatta... Hesap makinesini yapıyor, toplama, çıkarma, çarpma Devası sadece tabii şey yapamıyor, üst al, alamıyor, kök alamıyor ve bunu şeye İngiliz Kraliyet Akademisine sunuyor ve e, üyelik alıyor oradan. Hmm. Tabii böyle bir tarafı var. Sonra şifreleme makinesi kuruyor. Evet tabi, tabii. İlk bilgisayar örneğini kendince inşa ediyor. Entesan e, icatları var. Şimdi burada e, yalnız şeyin kurduğu Matematik Üniversitesi bir tüm matematik bilimleri. Onu tüm bilimsel e, disiplinleri ve artı metafiziği ve artı teolojiyi aynı anda içerecek bir dil e, şeyini ve hem kavramın yargı yargı düzeyinde. Yani kavramları da bu sisteme göre inşa edeceksin. Yargıları da bu e, sisteme göre inşa edeceksin. Bak o, onun bir sıfır var ya bu ikili matematik. Evet. E, binary e, aritmetik dedikleri. Mesela bir diyor ki şeyin birlikteki köklerini verir. Sıfır ise hiçlikteki köklerini verir diyor. Bak, bir sıfır varla biz kullanıyoruz. Evet. Yani biz aslında diyor bir şeyin varlığa gelebilmesi için onun birlikteki kökleri kadar hiçlikteki kökleri de önemlidir. Hatırlar harizmi anlatırken sıfırı e, zihinde nasıl e, inşa ettiğinden bahsederken e, yokluğun evet. e, varlıkla ilişkisi üzerine biraz konuşmuştuk. Aynı şeyi Leibniz de yapıyor. Çünkü Leibniz Harizmi'yi çok iyi bilen bir adam. Nitekim Harizmi'nin latince bozulmuş adını alarak tüm düzenli hesap teknikten algoritma diyen de layıklızın kendisidir. E, saygısından dolayı bunu. Tabii söylüyor yani. bunu zaten. Yani Harizmi olan saygımızdan dolayı buna e, algoritma diyorum. Tüm düzenli hesap tekniklerine. Yani Matheus Üniversitesi de bir algoritmadır çünkü. Ona da e, o, o, o ismi veriyor. Şimdi o, o yapıları çok iyi biliyor. E, şimdi... E, Laibniz, içinde yaşadığı çağın gerçekliğinden haberdar. Yeni bir bilimin kurulduğu ve bu bilimin bir hareket kavramına dayandığının farkında. Hmm. Onun için sürekli hareketi ya da sürekli hareket dolayısıyla sürekli değişim demektir. Bunu analiz edecek o diferansiyel integral hesabın ya da kalkülüs hesabın öneminin de farkında. Zaten o konuda büyük bir e, ilerleme yapıyor. E, dolayısıyla e, şeyin, e, Laibniz'in arayışının aslında hani çok nedeni olabilir ama... Benim kanaatim, yani benim okumalarımdan çıkarttığım e, üç temel nedeni var. Yani bu Matesis universal arayışı üç temel nedeni var. Bu sürekli hareketin analizi dışında. Bir, yeni bilimin hakikati anlayışını temellendirmek. Yani o mekanik nedensellik var ya, bu mekanik nedenselliğin ne olduğunu temellendirmek. Dolayısıyla yeni bilimin dilini kurmak bu bir. İkincisi, burası çok e, enteresan, kadim gelenekle... Buna hani kadim bilim diyelim, mukayeseyi imkan kılacak e, zemin oluşturmak. Yani bu Matesis Üniversalist, sadece yeni bilimin dili olmayacak. Aynı zamanda e, insanlığın, hafızasının ürettiği daha önceki bilme yöntemleriyle de bir mukayeseyi mümkün kılacak. Çünkü eğer ifadeyi doğrultursak, oradaki ifadeleri de doğrultacağız. Dolayısıyla aslında üç aşağı beş yukarı aynı şeyleri söylediğimizi fark edeceğiz. Doğru olanlar elinin üstünde bir, kalacak bir üçüncüsü ise Hristiyanlığın e, nihai hakikatlerini insandan anlatacak da bir dil geliştirmiş olması. Yani dolayısıyla laikliğin böyle bir tırnak içine, misyoner bir kafası da var. Hmm. Hristiyanlıkla arası çok iyi. Tabii ki kendi anladığı, kendi yorumladığı e, bir Hristiyanlık. Ha, tüm bunları niye yapacağım? Bak şunun için diyor ki bak. Bu din, din farklı din mensuplarının, farklı mezhep mensuplarının birini birbirini ikna etmesi aslında diyor yani argümentatif düşünelim, birbirimizi ikna etme çalışmıyoruz. Bu aslında diyor, sakat bir yöntemdir. Birçok entesan bir örneği var bunun için. Şimdi diyor ki bir protestan, bir de katolik kardeş düşünün diyor. Bunlar kardeş. Ama biri protestan, biri katolik. Her biri de kendi e, pozisyonunu savunuyor. Ve son derece iyi eğitim almışlar. Şimdi diyelim ki protestan katoliği ikna ediyor. O protestan katolik oluyor. Katolik de protestanı ikna ediyor. Pro, e, nedir O, o da... Katolik oluyor. Katolik oluyor. E ne olmuş Taşlı oldu? Yani. Yer değiştirmiş oldular. Dolayısıyla bir inancın, bu dini ya da felsefi inancın, diğerini ikna etmesi doğru değil. İkisini aşacak yeni bir ifade modeli kurmamız lazım. Hipotetik bir, bir model kurmamız lazım. Bir dil kurmamız lazım. İkimizi birden ikna edelim. Niye birbirimizi ikna ediyoruz ki diyor. Ben seni, ben kendi inancım açısından seni ikna ettiğimde sen benim dinime girersin, benim inancıma, benim felsefeme yönelirsin. Sen beni ikna ettin de ben seninkine yönelim. Yer değiştirmiş oluruz. Bir ortak bir varmış olmayız diyor. Yöntem konusunda bir ortak söze çağırıyor. Hah. Evet, aynen öyle. Aynen, ortak bir söz. Ama bunu nasıl yapalım? Sen yanlışsın, ben yanlışım. Mutlak anlamda. Sen doğrusun mutlak anlamda. Ben doğruğum diye değil. İkimizi de aşacak fakat ikimiz de içenecek bir ortak dil kuralım. İfadelerimizi bu dile göre e, analiz edelim. Ve nedir? Ortaya birbirimizi... İkna edecek bir yapı kuralım. Birbirimizi ikna etmeyelim. İkimizi birden ikna edecek bir dil kuralım diyor ya. Yani. Eyvallah. Dolayısıyla Hristiyanlığın nihai hakikatlerini sadece Hristiyan olmanlara değil, Hristiyanlığın kendi içerisinde de e, yeniden ifadelendirme gereğini düşünüyor. Bir de son olarak da e, bu insanlığın hem e, entelektüel anlamda refahı hem de maddi refahını sağlayacak da bundan ürünler elde edelim. Dolayısıyla tırnak içinde kendi çağının imkanlarını o teknolojik ürünlere de, üretimlere de kapalı değil. Yani tüm bunların e, insanların faydasına e, bir nedir onun artı üretimi olduğunu, bir çıktısı olduğunu da düşünüyor. Hmm, eyvallah. Hocam burada yine bir e, ara verelim. Kısa bir ara. Aradan sonra e, karşınızda olacak. Evet. Yeniden merhabalar. Soruların peşinde artık son bölümüyle karşınızda e, epey bir mesafe aldık. Biraz hızlı gittik ama en azından şey ortaya çıktı hocam. Benim açımdan çıktı. Dostlarımız açısından da çıkmıştır zannediyorum. E, bu toplam serüvenimizde geldiğimiz yer itibariyle Leibniz'in derdi nedir? Çabası neydi? Amacı neydi? Onu gerçekleştirmek için ortaya nasıl bir e, başlıklar koydu? hani Tamamını evet. zaten ifade edemeyiz ama. Zaten kendisi de dağınık açıkçası. yani e, Hayatı esnasında yaşarken çok az metin yayınladı. Ee, daha çok mektuplar üzerinden gitti. Projelerini tamamlayamadı. Ee, ondan sonra farklı daldan dala atladı. E, sistem kurmadı. Falan falan. Yani pek çok nedenden dolayı layıplizin e, fikirlerinin kuruluşlarını takip etmek e, kendi içinde zaten sorumlu. Hı -hı. E, Yayınlanmamış e, çok var. Kırk bin sayfa diyorlar hocam günlükleri için. Ya, artık onların çoğu belki de bozulmuştur yani. Kurunuyor mu? Onları da bilmiyorum. Üzerinde uzmanı no, değil tabii mi? Ki, nasıl Çocuk bir, bir editör ekibi tasdif edecek o da mümkün değil. E, kaç dil bilmen lazım yani. Adam kaç dille yazışıyor? O da var. var Ömrünün sonuna doğru Çin e, kültürü üzerine çalışıyor. Mesela. E, Çin dili üzerine çalışıyor. Oradan hareket ederek o kendi geliştirdiği dilin Çin diliyle e, bir ört benzeştiğini düşünüyor. Çinlerin aslında Çin e, dini metinlerinin e, ifade biçimleri üzerine yapılacak bir incelemeyle İstanbül ne kadar yakın olduğuna dair bile çalışmaları var. Yani. Bakarken şeyi fark ettim hocam da e, yine dedim bir kez daha çok büyük adamların da böyle çok küçük e, yaraları, dertleri, sıkıntıları var. Bir şey kullanıyor hocam. E, bu İngiltere'deki Sir ünvanına benzer e, kendi yaşadığı e, ifade edemem şimdi ünvan kullanıyor resmi yazışmaların, kayıtların hiçbirinde böyle bir ünvanı olduğuna dair beyan yok. Kendi kendine kullanmış. Onu bilmiyorum. Bakmam Muhtemelen lazım. Muhtemelen Newton'la e, olan e, düşmanlığında yani eşit önce, gelmek için. Tabii Avrupa'daki aile sülale ilişkileri biraz karışık. E, aristokrat, Burjuva bunlar. Aristokratlarında kendi arasında bir yerelşiş var. Onların uzmanı değilim ama de öyle herhangi bir aileye mensup değil. Babasının üniversitede hoca. E, ahlak felsefesi okutuyor zannediyorum. Evet. Dolayısıyla öyle herhangi biri değil. Ama tabii ki Nifton'un mukayesini bilmiyoruz. Ondan da onu bilmiyorum. yani O ilişkileri bilemem. Ee, Nifton'a karşı bir aşağılık psikolojisi içinde olduğunu bilmiyorum. Fakat dikkat de alınmayı e, seviyor. Spinoza'yı ziyaret ediyor. Onunla görüşüyor. E, ona mektup yazıyor. hopsa mektup yazıyor. Biraz böyle e, muhatabına göre de pozisyon aldığı açık. Eleştirilmekten korkuyor ama. ...yayınlamamasının gerekçeleri olarak hmm. bunu da gösteriyorlar. O yok, o Nifton için söylenir. Tayyip için söylenmez. Dayık eleştirmekten korkan bir adam. Herkesle mektup dalaşına girer mi canım? Ama dediğin hmm. Nifton için doğru. O biraz çekiniyor. Cesaretlendirmek istiyor. Fransa'ya gidiyor. Fransa'daki hemen hemen tüm düşünürlerle görüşüyor. Yani enteresan bir seyahat şeyi de var. İtalya'ya gidiyor falan. Yani e, kendi dönemindeki hemen hemen tüm entelektüellerle bir irtibatı var. Ya mektup yoluyla ya direkt. Hatta hatta... Bazen hafif, şeye, alaya da alınıyor e, muhatapları tarafından. E, mesela Büyük Petro, yani bizim Deli Petro dediğimiz Büyük Petro ile de görüşüyor. Ona verdiği e, öğütleri Deli Petro'nun uyguladığını biliyoruz. Yani hemen hemen her şeyle ilgilenen bir adam dedim ya, bir şeyi yanlış görüp hemen onu tırnak içine alıp tanımlamıyor. O yanlıştan bir şey çıkartılabilir mi? Ve o e, mevcut doğrularla irtibatlanabilir mi? diye bir arayışı var. Yani. Bu entesan bir Yaklaşım. Bu da şeyle alakalama, Yusuf toplumundaki çatışma ortamını aşmaya çalışıyor. Yani bir entelektüel olarak içinde yaşadığı medeniyetin, kültürün aşırı parçalanmışlığı ve çatışma içinde olmasını nasıl aşabiliriz'in de peşinde. Bunlar sadece entelektüel arayışlar değil, son derece kendi toplumsal yapıda karşılığı olan arayışlar. Öbür taraftan işte yeni yükselen Burjuvazi'nin ticaret mekanizmaları üzerinde kafa yoruyor canım. Ee, i̇şte e, o, o kadar entesan icatları var ki bu icatların bazıları insanlar tarafından tiye alınıyor, bazıları işe yarıyor. Ee, işte Üretimi artıracak, karı artıracak şeyler. Yani bir taraftan ilahi olanla uğraşıyor, bir taraftan ticari olanla uğraşıyor. Bir taraftan siyasi olanla uğraşıyor, bir taraftan iktisari olanla uğraşıyor. Yani böyle bir çoklu bir adam ama... Bunları sadeleştirdiğimiz zaman en nihayetinde temelinde adamın kendi toplumunun bölünmüşlüğünü aşacak, entelektüel bölünmüşlüğünü, politik, hepsini buna bağlı. Yani politik bölünmüşlük, dini bölünmüşlük en nihayetinde ortak bir ifade biçiminin inşasına bağlıyor bunu. Bir aydının ait olduğu kültür ya da toplumdaki yerine ilişkin bir şey yapılan... bir duyarlılığı var. Yani çok Değil örnek anlamayacak bir… Yani İstanbul bir... nasıl işgal edilir diye oturup düşünüyorsa. Düşünüyorsa Mısır işgal planlarını hazırlıyor filan. E, fakat çok ilginç bir şey daha söyleyeyim. Sadece kendi içinde yaşadığı gerçekliğin çatışma halini aşacak bir dil aramıyor. Klasik kültürüyle çatışmayı da tasvip etmiyor. Yani bir gelenekten geliyoruz. Bu geleneğin kendine ait pozisyonları var. Felsefi dini pozisyonları var. Bunların da kendi içerisinde bir hakikat payı var. Bunlarla da mevcut yeni durumu entegre edebilecek bir sistem geliştirmeye çalışıyor. Yani şeyden işte e, layıklızın felsefi sistemine baktığın zaman kendi çağdaşlarında olmayan bir şey var. Elbette çağdaşlarında da sızıntılar var, tortular var ama bilinçli değil bunlar. Bunlar belki kültürel alışkanlıkların getirdiği şeyler. Layıklız bizatihi bunu bilinçli yapıyor. Mesela gayi nedeni iptal etmiyor. Yani gayi nedeni var ya. Yani etkin neden ve gayi nedeni bir arada tutuyor ve bu gayi nedeni muhafaza ediyor. Biraz önce dedim ya i̇bn Sina'nın össel doğa anlayışını alıp kelamcıların cüzünler ve tecezzaların her birine yerleştiriyor. Bu sahnedeki etkinliğin kaynağı olarak monadı görüyor. Monadolojideki şeyi. Ve bu monad hem bu etkinliğin kaynağı, dolayısıyla hareketin kaynağı maddede. Çünkü madde pasif kendinde. Ve hem de bu evrendeki nedenselliğin zemini bu. O monat yani nasıl diyelim e, canlı ruhlu atom e, diyebiliriz buna. E, bu etkinliğin e, dışarıdaki temsilleri tasavvurları değil tasavvur zihinde olur. Mekan zamandaki temsillerinin bilimini de e, şey yapıyor mekanik bilimi empirik mekanik matematik bilimi. Şimdi anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla e, kendi sikolastik geleneğiyle Çağ geleneğiyle de e, güçlü bir ilişki kuruyor. Ve gayi nedenleri e, evrenin o yüksek nedenleriyle ilişkisi sen yani dedi ya dedik ya bir de yüksek e, yüce nedenler yüce var. Nedenler. Bu yüce nedenler, nedenleri de gayi ilişkileri birleştiriyor. Bununla nihayet de Tanrı'ya bağlı. İşte o meşhur e, mümkün evrenlerin en iyisi konusundaki tartışmalara bakarsan bir sürü end yani şeyde zannediyorum yanlış hatırlamışım Voltaire de dedi değil mi? Bununla dalga evet, geçecek evet. bir tip üretiyor. eee kendi döneminde de baya dalga konusu oluyor sonrasında. Bu ne kadar doğru ne kadar yanlış işte buradan hareket ederek aslında kal kulüsü uyguluyor buraya. Yani şöyle yani Leibniz'in genel ontolojisine baktığın zaman o şeyin mümkün dünya yani tüm evreni şöyle düşün. Evren kendinde bir zorunluluk taşıyor ama Tanrı'ya nispetli bir olumsallık taşıyor. Yani mümkün bir evren. Tanrı'ya göre mümkün bir ama kendi de bir zorunluluk taşıyor. Dolayısıyla mümkün olduğu için bir olayın x y'dir şeklinde olmasıyla e, x z'dir şeklinde olması eşittir. Tanrı bunlardan herhangi birini seçiyor şeklinde. Aslında kalkülüsü e, ihtimaliyet hesabını bir tür orayı da tür aslında e, sayısal bir Değişimin matematiği matematiği gibi düşünüyor. E, ve buradaki amacı neticede kendi geleneğiyle bir irtibatı süzlebilmek onu ve ona bir açıklama yardımcı. açıklama getirmek yani şunu demek istiyorum çok uzattım hem içinde yaşadığı çağdaki farklı fikirleri ortak bir ifade toplamaya çalışıyor hem de kendi geleneğiyle içinde yaşadığı çağ arasında bir irtibat kuruyor dolayısıyla inanılmaz derecede hani ektektik demeyelim böyle bir oradan bir buradan çorba yapmıyor ama geriştireceği dili tüm bunları kuşatacak şekilde inşa etmeye çalışıyor. Açtan son önemli. Bu şey. arada da zannediyorum sormuştum hocam e, rektem arasında. E, Scientia universalis evet. işte daha sonra karakteristika universalis. Tabii tabii. Genel... E, Karakteristica universalis öyle bir karakter yani semboller geliştirelim ki bu e, şeyi evrensel bilimin dili e, temel bilimleri olsun. Ee, Gödel'in bir şeyine denk geldim de e, yapılabilseydi mümkün olsaydı matematiksel bir devrimin e, gelişimin kapılarını e... bak güzel hatırlattın. Gödel'in biliyorsun ömrünün neredeyse yarısına yakınını layıplarız metinlerin analizine geçirir. Hatta uyarırlar onu ya senin gibi bir dehanın yapacağı iş mi? Siz bilmezsiniz diyor. Layıplarız metinleri bizim e, henüz idrak edemediğimiz çok önemli tespitleri içerir diyor. Ve o meşhur ispatında Gödel teoreminde Leibniz'in yöntemini kullanıyor. İşte asal sayı ve bileşik sayı ne? yöntemi onu kullanıyor tabii tabii. Yani şimdi hatırlattın da aklıma geldi. Ee, o açıdan e, zaten Russell da benzer şeyi söylüyor. Yani biraz daha şey olsaydı diyor. Hatta şöyle bir şey var. <gülüyor> Russell enteresan bir adam. Ee, aristokratlara yağ çekeceğini diyor. Biraz da işine odaklansaydı. Okay. <gülüyor> kendisi aristokrat tabii. Ee, Rahat. Şimdi tuzu kuru, Leibniz'in geçime ihtiyacı var, onun gibi şey değil. Şimdi burada istersen bir de Viette'den biraz bahsedelim, Leibniz ışığında. Şimdi L -L -L Viette e, aslında çok entesan bir adam, çok bunların hepsinden önce, Descartes'tan da de önce, like, 1603. Hocası gibi, yani hocası değil tabi de yani, Descartes etki, okuyor. Tabi tabi yani o anlamda eserleri üzerinden öğrencileri <gülüyor> bunlar <gülüyor> evet. tabi eee VT ile bizim hani daha ilişkimiz daha farklı çünkü biz hani matematik tarihinde ona özel bir yer veriyoruz. Cebirsel notasyon ve sembolleri kurması dolayısıyla. E, şimdi şimdi e, bildiğimiz kadarıyla bunun tabi hep istisnaları olabilir. Çünkü yeni metinler çıkar, yeni yazmalar falan. VT ilk formel sistem düşüncesini e, sistematik olarak geliştiren bir kişi. Formel sistem, biçimsel bir sistem kuralım, içeriksiz, tamamen e, sembollerden oluşan. İşte Cebiri ona göre işte harfler üzerinden e, niceliksel değerleri harfleri vererek İslam dünyasında da benzer teşebbüsler var biliyorsun ama e, dosyacı, Burada çok özür bir ara soru. Buradaki e, şey fayda ne olacak umdukları şey? Şimdi bir kere anlamdan arındırırsak dili. Çünkü nature oldun doğal dil anlam içerikli. Çok kavgaya neden oluyor. O için Çin dilini çok, Çin, Çince dili bu resimsel dili bütün dili böyle kurarsak kavga etmeyiz. Abi ki Çincenin tabi öyle bir şey yok en çok avgeden silinler de <gülüyor> e, Soyut yapılara dönüştürelim diyor yani tamam, evet. şeyi bu bişimsel bu şimdi mesela bak şöyle bir şey yani düşünceyi mantıksal hesaba dönüştürebilir miyiz rakamlarla bir hesap yapıyoruz ya evet. kavramlarla bir hesap yapabilir miyiz yani. hani meşhur bir şey var tartışma hesabı 17 yüzün aslında mottosu budur tartışma hesabı niye tartışıyoruz çünkü günlük değil Kavramlar anlam değer yüklü oldukları için bir süre sonra duygularımıza, hissiyatımıza da ilişkin hale geliyorlar. Başlıyoruz tartışmaya. Ama eğer o içerikten onları boşandırsak ki transhumanizm denilenin iddialarından biri budur yapay zeka şu bu. Biz aslında bir düşünce matematiği yapacağız, bir mantıksal kalkülasyon yapacağız ve kavga etmeyeceğiz diyor. Nitekim bak Viyete ne yapıyor? Diyor ki önce diyor ben bir kurallar kümesi oluşturacağım diyor. Kurallar kümesi formel bir şeydir biliyorsun. Kurallar kümesi. Sonra bu kurallar kümesinden hareket ederek aksiyomlar kuracağım. Aksiyomlar da bu kurallar kümesinden kurulduğu için sonra açık seçik bilgilerdir. Ya henüz açık seçik kavramı Dekart'taki gibi yok ama sonra buradan da teoremler üreteceğim diyor. Bak ne kadar e, formel. Var mı bir kavga gürültü? Yok. Bunu da yaparken hiçbir dil kullanmayacağım. Sadece formel bir dil kullanacağım. Semboller kullanacağım. İşte cebirsel notasyon semboller buradan Hı. üretiyor. Hatta sayılar yerine bile harfleri kullanacağım ki biliyorsun daha çok Soyut Cebir'e doğru giden bir süreç bu. Şimdi burada şöyle bir yakalama yapıyor. Biraz önce sen onu işaret ettin. Diyor ki aslında tarihsel boyunca iki tane, bak burası VT'nin bu yakalaması çok önemli. Bir Yunan'dan gelen bir geleneğimiz var diyor. Bunlar daha çok diyor her şeyi geometrik olarak e, düşünürler. Hatta diyor Cebir'i bile geometrik olarak kurarlar. Bunun diyor sağlam aksiyomatik sistem kurmak açısından bir avantajı var diyor. Gerçekten doğru bak ha. Yani oktit geometrisi üzerinden gittiğin zaman bir, sağlam bir aksiyomatik zemin kurmanın en iyi örneği budur. Bir de diyor Araplardan gelen bir gelenek var diyor. Bak buraya dikkat. Bu da diyor cebri merkezi alır diyor. Cebirsel düşünce merkezi alır diyor. Geometriyi bile cebir üzerinden inşa eder diyor. Bunun diyor aksiyomatik karakteri zayıf olmakla birlikte hesap tarafı çok güçlüdür diyor. Bizim yapmamız gereken diyor bu aksiyomatik tarafıyla bu hesap tarafını entegre edersek diyor. Yepyeni bir disiplin kurabiliriz. E, bu dualizmi de diyor, yani Yunan'dan gelenle, şey İslam diyor, Arap tabii diyor, Arap dünyasından geleni e, aşarız. Burada örnek Harizmi ve onun e, takipçileri. E, bunu nasıl yapacağız diyor. Bir, cebri aksiyomatikleştireceğiz diyor. Ondan sonra sembolleştireceğiz. Ve e, her türlü problemi, ister geometrik, ister aritmetik ister ne olursa olsun uygulamaya çalışacak, e, uygulayacağız diyor. Dolayısıyla bir tür, bir tür aslında cebirsel bir düşünce geliştiriyor ve yani. Bu Leibniz'in öncüsü artık. Hepsinin öncüsü aslında öncüsü. bu açıdan. Ee, ve tabii VT'nin aslında projesini Descartes tamamlıyor. Descartes geometriyi de cebirsel hale getiriyor. VT bunu kuruyor. Descartes bunu uyguluyor. Sonra Daha sonra da hem Leibniz hem de onun takipçileri bir tür nasıl diyelim cebiri bir yani bu Ars Magna dedik ya bu Ars Magna'yı şeyin Cardano'nun Ars Magna'sını Dolayısıyla Nova Scientia'nın şeyin, Tartag'da Nova Scientia'sının dilini kurmuş oluyorlar ki zaten dikkat edersen layıp Newton Pinsiba'yı geometri üzerine e, kurması pek kalıcı olmuyor. Daha sonra o civiselleştiriliyor. E, çağdaş bilimin e, çağdaş e, şeyin e, Nova Scientia'nın dilinin cebirsel karakterin olması, kalkülatif, numerik olması büyük oranda bununla alakalı. Nitekim geometri çok büyük bir dönüşüm yok. Dikkat edersen Yusuf. Yani 1543'te başlasıyoruz Nova Scientia'yı biz. Evet. Bana sorarsan 1537'de e başlaması lazım. Partaglia ile başlatıyorum ben. Hmm. Bu benim tezim. Ee, çünkü ilk defa Nova Scientia kitabı tarihte yayınlanıyor ya. Ee, 1850'lere kadar geometri de büyük bir dönüşüm yok aslında. Avrupa'da. Ama Cebir'de var. Aritmetikte var. Sayılar teorisi de var. Kalkülatif, kalkülatif matematikte inktifaz, var. inktifaz, inktifaz. Neyi kullandığınla da ilgili bir şey değil mi bu? Neyi kullandığınla ve neyi merkeze aldığınla hmm. alakalı. Hani. Ee, çünkü hareket üzerinden gidiyorsun. Geometri çok sabitle alakalı bir şekilde sikleten geldiği gibi. Ama Cebir tam tersine buna imkan veriyor. Ee, daha çok mekan tartışmaları öze kanttan sonraki mekan tartışmaları gündeme geldikten sonra geometri ile alakalı bu an şangun formu form olması bakımından saf an şangun şeyler ondan sonra mekanla alakalı tartışmalar öne çıkıyor Nitekim hatırlar no geometrinin esas kurucusu kabul ettiğimiz hilbertin hilbert diyorum gauss'un öğrencisi neydi adamın adı <gülüyor> hilbert değil de biz unuttum bakın Milyonlarca isim geçti. <gülüyor> Önemli. <her. gülüyor> çok ee, normal. Nereden mekan üzerinde yani bir küresel mekan üzerindeki temsillerden hareket ettiği için İphorberi Kiyometri çerçevesinde ortaya çok yeni bir şey çıkıyor. Şimdi bu dönemde daha çok cebir. Yani modern bilimin zihniyetinin cebirsel olduğu söylenebilir bu açıdan. Nova Scientia'nın bu Ars Magna'nın hmm. bu cebirsel yöntemi elden geldiğince üst bir e, şeye taşıma. Üst, üst bir formel bir dile taşıma ve tüm bilimleri kendisi içerisinde inşa, inşa edeceğimiz hipotetik bir e, biçimsel yapı dil üretme arayışı olarak özetleyebiliriz. Hmm. Life's'in bu e, hem evrensel karakter arayışı hem evrensel bilim arayışı tümel bilim arayışı. Sen de ağzıma bulaştırdın bunu. Ve tümel e, dil arayışını bu şekilde ee, özetleyebiliriz. Evet. Ee, tüm sorunların rasyonel çözümü için evrensel yasa bulma arayışı. Orada evrensel kullanabiliriz. Hatta artık. yasanın ifadesi. Yasanın ifadesi. Evet. Yasanın ifadesi. Ee... Ancak yasayı bu şekilde ifade edebilirsek zaten yasa olur. Hı hı. Çünkü ilişki de çıkar yasa ortaya. Yasa ilişki de ortaya çıkar. Eyval Doğru. Ee, bir, bir ara şey olsun hocam. Ee, buradaki bu arayış Biraz zaman çok hızlı atlat atlatırsak, bugünlere geldiğimiz zaman ne durumda buradan bakınca tam oturduğunuz yerden? Tabii o çok hızlı bir atlayış olur. İşte 1860'lardan itibaren işte gelişmeler, oktatürk geometriler, elektromanyetik teoriler, görelilik teorisi, kuantum falan. Bu birleşik, aslında birleşik teori o. Big, big teori, büyük teori, evet. M teori dediğimiz teori arayışı da aslında bu. E, ortak bir dil ifadesi arayışını alakalı. Yani benzer arayış Bak, bu anlamda hala. Ama bilim dediğimiz hadise devam ettiği müddetçe, o yöntem bilgi dediğimiz arayış devam ettiği müddetçe bu yöntemin hmm. ifade tarzı da hep gündemde olacak ister istemez. Devam ediyor tabii. Etmez olur mu? Yani ne kadar tartışma olursa olsun, bilim bir yöntemse bu yöntemin empirik, mekanik ve matematik karakteri <gülüyor> eskisi kadar sert olması bile hala devam ediyor. Biz hala fiziksel gerçekliği bir mekanik tekrar ediyorum bir makine gibi değil ama. Makine başka, mekanik başka. Mekanik ve bir belli bir ilişkisellik ağın içerisinde matematik ve empirik veriler çerçevesini inşa ediyoruz. Bunlar çok yumuşadı, çok hafif tertip sınırlar yüklemleşti ama bu ideali korumaya çalışıyoruz. Çünkü Nova Scientia Ars Magna bunun üzerine kurulu. Buna ilişkin de dilleri geliştirmeye devam ediyoruz. Çok çeşitli matematikler gelişti. Bundan şey varsa yeni bir Nova Scientia'ya geçeriz. Yani yeni bir bilme tarzına geçerek ancak bu dönüşebilir. O şarkı hala bugün de devam ediyor. Tabii. tabii devam Artık tabii yüce nedenlerle kimse ilgilenmiyor. Yüce nedenlerin e, yok kimse... bu Bunu söylemek biraz haksızlık olur. Bu yüce nedenlerle ilgileniyor da bu yüce nedenler e, e, şeyin mekanik yapının içerisinde araştırıldı yani o mekanik yapı farklı bir şekilde tabii farklı şekilde tanı, tanımlanarak bilinç mekanik yapıya indirgeniyor yani aslında e, özellikle mesela bu Pampesislik teoriler ve Ümürç teoriler e, Newtoncu monodolojiyi farklı açılardan tekrar üretme arayışları gibi görünebilir ya da o şekilde görülebilirler e, çünkü siz Binkbank'tan itibaren bilinci de maddenin içerisinde varsayarsanız e, her bir nesnenin her bir parçanın monat değil de tüm evrenin bir monat olduğunu e, söylemiş olursunuz. Hmm. Ve bilinç biliyorsun o ilk itibaren her şeyde var aslında. İnsan da tam açığa çıkıyor. Tabi bu tipik şey, e, lahyipnici bir monoloji değil ama neticede e, farklı arayışlar devam ediyor. Ekle, biz tabi tabi biz şöyle şimdi mekan zaman sahnesindeki fenomenal temsillerin ee, arkasında asli ilkelerin olup olmadığını ve asli faile irtibatlarının olmadığı üzerine tartışmalar devam ediyor canım. Ha tekrar ediyorum bu sahnedeki e, fenomenel yapının bilimsel tasvirleriyle alakalı değil. O nesnelerle irtibat kurabileceğimiz daha derin metafizik idraklerimizle alakalı. Fizikle alakalı değil bunlar. Yani. Fizi, ba fiziği değil. üstünde inşa ettiğimiz e, daha metafizik bir şey Teolojik demiyorum bak daha metafizik bir şey. E, dolayısıyla bu arayışlar hep devam edecek. İnsan varlığı devam ettiği müddetçe şu yapı. Biz fiziği her zaman bir metafiz üzerine temellendirmeye devam edeceğiz. Bakma sen öyle saf bir fizikalist yaklaşım yoktur. Saf fizikalizm iddiası da bir metafiziktir. Hmm. E, tabii e, biz o fizikalist yaklaşımı o fizikalist metafizik içerisinde... E, ...materyalizm de bir metafiziktir. İzim getiriyorsunuz sonuna. Teoloji demiyorum tabii. E, dolayısıyla metafizik... ...hani diyor ya Duhem... ...bir metafizik olmadan fizik yapamayız. E, Metafiziğimizin ama... E, ...kamusallığını, paylaşılabilirliğini... ...ve onun doğruluğunu, uygunluğunu gösteren de... ...o fiziksel sistemin başarısıdır diyor ya. Bu şekilde bir dialektik ilişki kurduğumuz zaman hiçbir zaman fizik yalıtılmış bir şekilde fizik yapmak mümkün değil zaten. Ya da bilmiyorum anlatabildim. Eyvallah. Peki ee, hocam şimdi birkaç dakikamız kaldı o yüzden bir bağlam ve şeye girmeden. Zaten e, artık yeter bu kadar bağlam. <gülüyor> e, eyvallah. Tabii şöyle bir şey var. Ee, bu programında tekrar tekrar elde not defteriyle izlenmesi gereken bir bağlamı Valla onunla konuşalım. Biraz e, e, farklı eleştiriler geliyor. Biraz ağırlaşmaya başladı program e, deniyor. Doğru mu bilmiyorum ama. E, ya Öbür taraftan hocam mesela Leibniz'in derdi neydi başlığının altında? Ne, nasıl konuşulabilir? E, dedik ya Leibniz'in derdi aslında hem kendi dönemdeki çatışmaları hem de gelenekli olan çatışmayı aşacak üst bir dil icat etmekti. ya sınıf şey tutup magazin konuşacak aramız yok. Başka dertleri var tabii yani evet. ama <gülüyor> biz daha çok onun entelektüel dertleriyle ilgileniyoruz. Bak Leibniz'in biyografisini okuyu zannediyorum. İş Bankası'ndan çevrildi çıktı. Evet o biyografi serisinden. Ya, yani Güzel. onu okuduğunuz zaman hakikaten. Orhan Düz çevirisi. Bakın şunu görüyorsun Yusuf. Bunlar hakikaten insan. Yani i̇nsan bunlar. Yani böyle idealize etmeye gerek yok. Hırsları var. Çıkarları var. Makam kaygıları var. Gelir kaygıları var. Leibniz çok başarısız da bir. Biliyorsun bir Alman. Daha sonra İngiltere kralı oluyor. Bir Alman prensi buna. Ailenin tarihini yazmasını istiyor bitiremiyor ki. Yani. <gülüyor> sonra kral olduğu zaman İngiltere'ye gelmek istiyor. İzin vermiyor ona. Önde diyor şunu bitir ondan sonra gel. Bir sürü zaaf var. Paris'e gidiyor iş için. Yüzüne gözüne bulaştırıyor falan. Ama yani. uğraştığı işi ciddiye alıyor. E tabii, yani Demek istediğim şu. Biz o magazin taraflarıyla ilgilenecek halimiz yok. Bakın, bakılsın. Yani e, kendi çağdaşlarıyla olan ilişkisi e, e, üniversitedeki mesela üniversiteye davet ediliyor kabul etmiyor. Bir sürü böyle şey var. Fakat entelektüel uğraşısı. Derdi bu. Ee, ve bunu hem kendi çağı için hem geçmiş tecrübeler için hem de gelecekte insanlar için düşünüyor. Bu, bu, bunu bu nasıl aşabiliriz bu çatışma ortamı? Eyvallah. Esas derdi bu yani. Hocam bir programın daha sonuna geldik. Öyle mi? Rahibimizin derzinin etrafında dolaşırken. Bizim derdimiz onu Allah bilir. Ee, aslında bir tarafıyla tabii sor sorulara ee, bir toplam cevap bulma arayışı. Bizim mi? Leibniz'in. Leibniz'in tabii. Evet. Soruları çoğaltmak yani şöyle, onları bir yere ev, bağlamak. şöyle, evreni bir inşaat olarak düşünürsek, bu inşaat hangi projeye göre yapılıyor? Hmm. Şimdi inşaat bu işin temsili. İnşaatın hangi projeye göre yapıldığı o mekanik yapı, bu projenin kendisine gözüldüğü bir asli arkadaki yüce şeyler var. Bir de bunun proje Mimbar. sahibi var, mimarı var. Eyvallah. Bu şekilde o. özetleyebiliriz. Gayet net oldu. Karadenizler bunu çok... <gülüyor> Seri bir şekilde anlarlar diye düşünüyorum. Eyvallah. <gülüyor> ee, bitirdik. Peki. Efendim, i̇yi akşamlar dilerim. Aynı saatte görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar